Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat. Bugün 18 Temmuz Salı. Yıl 2017, ay 7, gün 199. Hızır 74. 1438 Hicri Şevval 24, 1433 Rumi Temmuz 5. Sıcakların artması. Günün sözü: Eğer yaptıklarımız inandıklarımızdan farklıysa mutlu olmamız olanaksızdır. Freya Stark. Günün malumatı. Misak-ı Milli 97 yıl önce bugün 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri Misak-ı Milli andını içmişlerdi. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda alınan kararlar 1920 Ocak ayında son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilmişti. Ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra Osmanlı Meclisi işgal güçleri tarafından 1922 Mart ayı içinde 1920 pardon Mart ayı içinde kapatıldı Ve 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Misak-ı Milli andını içerek Bütün dünyaya Türkiye'nin bütünlük ve bağımsızlık isteğini ilan etti Büyük, Büyük Saatli mi? Marif Takvimi <Gülüyor> Merhaba herkes Açık Radyo Brasisi 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı Ben Deniz Ömer Madre, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın, Günaydın. Carlos Santana ve arkadaşlarından Black Magic Woman Büyü Yapan Kadın adlı parçayı çalarak başladık neden böyle çaldığımızda Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'na bakarak anlamaya çalışalım Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı. Alev almaz. Mucizelerin yaratıcısı Signora Cirardelli, 1820 yılı civarında Avrupalı seyircilerin gözlerinin yuvalarından fırlamasına sebep oluyordu. Yanan mumlarla kollarını okşuyor, ateşin üzerinde yanlayak dans ediyor, ateşi elleriyle karıştırıyor, dumanı tüten kızgın demirlerin üzerine oturuyor, alevlerle banyo yapıyor, kızgın yağla ağzını çalkalıyor, ateş yutuyor, Korları ağzında çiğniyor ve onları madeni isterlimlere dönüşmüş halde tükürüyordu. Ve bunca yakıcı gösterinin ardından kar rengi teniyle sağlam duran bedenini gösteriyor ve alkış yağmuruna tutuluyordu. Hepsi numara diyorlardı her şeyde kusur bulanlar. O hiçbir şey söylemiyordu. <Gülüyor> Kadınlar Woman is the of the world. Eduardo Gagliano yeah, is. Çeviren I'm... Süleyman Doğru Sel Yayıncılık If you don't believe it, take a look at the one Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1976'da bugün Nadia Comaneci ilk olimpiyat oyunlarında... ...ilk jimnastik dalında tam e, sayı olan 10. E, karnesinde 10 alan, 10 numara alan ilk jimnastikçi oluyor 1976'da. Öyle, olimpiyat oyunlarında olmuş bu bugün... 1992'de de Leori Sernet diye bilinen bir İsviçreli kadın grubunun komedi grubunun çekilmiş fotoğrafı ilk internet üzerinden World Wide Web çift ve çift ve çift ve üzerinden bütün dünyada gösterilen ilk fotoğraf olmuş 1992 25 yıl önce 2010, bugün şimdi internet halbuki şeyden geçilmiyor Fotoğraftan. Kadın fotoğrafında. Binlerce fotoğraftan. Milyarlarca. 1992'de fotoğraflarını çektirenler galiba bilim insanları. O bilim Yok. Leorib Sernet diye bir İsviçreli şey grubu. İşte o bilim insanlarından, sendeki bilim insanlarından oluşturulmuş bir grup diye biliyorum ben. Ona bilim bir gönderme ya. yapıyorlar. Öyle mi? E, espri yapıyorlar yani. Bir şey, Duvap tarzında müzik yapan bir grup sen onların fotoğraflarını görmek hala da mümkün ama sen de switchrede olduğu için birim araştırmaları yapan ona bir gönderme var Neyse ya yani ama bu durum böyle 2016'da da Türkiye'de ilk o hal 3 aylığına ilan edilmiş bugün de yenisi ilan edildi dördüncü defa böylece ikinci yılına da o halde girmiş oluyor. Türkiye. Olağanüstü şartlarda. Şimdi günün haberlerine geçelim. Bir kere Büyükada'da gözaltına alınan on aktivist hak ha, savunucularından altısı tutuklandı. iki hafta önce Büyükada'daki toplantıları sonrasında gözaltına alınmışlardı İstanbul'a da adliyeye sevk edilmişti. Ee, ve altısının tutuklandığı haberi var. Ee, bu Türkiye adına ve insan hakları hukuku adına da oldukça önemli bir gerilemeyi diye getiriyor diyebiliriz. Hatta gizli tanık ihbarıyla da tutuklamaya sevk edildiğine dair de bir haber var. O daha da kaygı verici. 1984 romanını George Orwell'in Klasik siyasi romanı ya da distopyasını hatırlatan bir şey. Tırnak içinde çevirmen bulduğu belirtilen bir gizli tanık ihbarıyla gözaltına alınmıştı. 13 günün ardından dün tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiler ve açlık grevi devam etmekte olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için başlatılan imza kampanyası da suç delili olarak ortaya koymuş evet. yani bu da katmerlendiriyor işi yani ne diyeceğin insanın bilemediği yanlardan bir diğeri diyelim biri değil bir diğeri bir yenisi diyelim hak savunucularından Özlem Dalkıran İdil Eser Günal Kurşun Beli Acu Ali Garawi ve Peter Stoydner tutuklandı. Nalan Erkem, İlknur Üstün, Nejat Taştan ve Şeyh Mus Özbekli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Ama dört kişiye yurt dışına çıkış yasağı konmuş. Haftada üç günde kolluk birimlerine giderek imza atmaları istenmiş insan hakları savunucularının dijital güvenliği konulu bir çalışmadayken gözaltına alınmışlardı. Böyle bir adı belirtilmeyen çevirmen diye bilinen bir gizli tanıyan ifadesiyle oluyor bu. Ve dün adliyeye getirilmiş ve savcılık ifadelerinin ardından silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla terörle mücadele kanunu 314. madde ikinci fıkrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti ee, bu gerçekten e, ruh karartıcı bir haberle başlamış durumdayız tutuklanan isimler Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İsveç Vatandaşı Eğitmen Ali Garavi yani Türkiye Direktörü İdil Eser onun yanında İsveç Vatandaşı bir Eğitmen Ali Garavi İran ökenli yurttaşlık derneğinden eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği Özlem Dalkıran bir başka danışman Alman ya, vatandaşı Peter Stoydner İnsan Hakları Gündemi Derneği üyelerinden de Veli Acu ile Günal Kurşun evet bir ustası komplo darbe teşebbüsü diye alınmıştı Penden de bir açıklama var uluslararası Türkiye ifade özgürlüğüne sahip çık başlığıyla yayımlıyor uluslararası yazarlar kuruluşu ve toplamda bütün 35 pen merkezin imzasıyla ve Türkçe olarak da yayınlanan açıklamada o hal sürecinde gazetecilere yönelik hak ihlallerine ve tutuklamalara dikkat çekiyor hiçbir dönemde. Hiçbir ülkesinde dünyanın bu kadar yazarın hapsedilmediği belirtiliyor. Bu da büyük bir e, rekor oluyor herhalde. Guinness kitabına girecek ama karanlık bir rekor. Yani diyor ki, Temmuz 2016'dan bu yana 160'dan fazla medya kuruluşu ve yayın evi kapatıldı. 165 üzerinde gazeteci ve medya çalışanı tutuklu ile cezaevlerine gönderildi. Türkiye böylece Çin ve Eritrea toplamını da geçerek dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine çevrildi. Pen'in neredeyse 100 yıllık tarihinde hiçbir dönemde hiçbir ülkede bu kadar yazarın hapsedildiği kaydedilmemiştir diyor. Pen'in bütün işi bu zaten. Pen kalemin İngilizcesi. Yazarlık ve çizerlik üzerine kurulu bir kuruluş. insan hakları kuruluşu. Onun için de bütün dünyada bu insan hakları ihlallerini ifade özgürlüğünü kovalıyor. 145 bin aşkın sayıda kamu personelinin işe dilikle işlerinden atıldığı, 47 bin kişinin tutuklu olarak yargılamaya tabi tutulduğu ve hapsedildiği, Türkiye'nin Kürt popülasyonu, Kürt gazetecilerin ve milletvekillerinin tutukluluğuyla kapatılan Türkçe medya organları ve seçilmiş yerel temsilcilerin zorunlu değişimiyle bütün bu baskılardan orantısız ölçüde etkilendi diyor. Ve çok önemli bir not da koymuş bu istatistikler yalnızca sayılar değil onun çok fazlasını ifade ediyor diyor. Bu insanlar Türk yetkililerinin eleştiriyi bastırmak ve muhalefeti susturmak için olağanüstü hali suistimal etmeleri sonucu hayatları altüst olmuş insanlar diye bir rapor vermiş darbe teşebbüsünden bir sene sonra dünyanın dört bir yanındaki pen merkezleri ve üyeleri, Türk yetkilileri bir an önce bu geniş kapsamlı yasakları ve baskıları durdurmaları o hali sonlandırmaları ve herhangi bir özgür ve adil toplumun temel taşı olan ifade özgürlüğüne sahip çıkmaları için çağrıda bulunuyor demiş. Ve ayrıca da şu ilavede bulunuyor pen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı adalet yürüyüşü için tarihi bir aydınlık ve cesaret anıydı diyor. 15 Haziran 9 Temmuz arası süren adalet yürüyüşü böyleydi. Dünya on binlerce insanın Türkiye'nin özgürlüklerini yeniden kazanmak için Ankara İstanbul arası 450 kilometre yürüyüşünü saygıyla izledi. Türk hükümeti ve yargısının insanların bu cesur adalet çağrısına kulak vermesini umuyoruz demiş. Ama 301 gazeteciye 4.260 yıl hapis ve 142 ağırlaştırılmış müebbet istendiği haberi de var. Bunları çeşitli kaynaklardan derleyerek sunmaya çalışıyoruz size. Cumhuriyet gazetesinden de var. Biyanet'ten de var. Artı Gerçek'ten de var. T24'ten de var. Ve Birgün gazetesinden de var. Yani Hak bir Gün Gazetesi demişken hak ihlallerinin araştırılmasında e, araştırmak için kurulmuş ama başvuru almayan insan Hakları ve Eşitlik Kurumu bir buçuk yıldan bu yana görevini yerine getirmiyor. Hiçbir başvuru kabul etmiyor demiş. Bu da ayrı bir e, şey durumu yaratıyor doğrusu. Baskı ve karanlık bir ortam. Ve bitmeyen o halden de bahsediyoruz. Bir zamanlar yaptığımız şeyi tekrar canlandırmamıza yol açacak bir ortam var aslında. Günün karikatürü ya da haftanın karikatürü gibi şeyler yapıyorduk. Elimizde iki tane ilginç karikatür ve birincisini tam verebiliriz. Birkaç hafta önce 7 Temmuz'da Agos gazetesinde çıkmış o Ohannes Şaşkal'ın karikatürü günümüze son derece uygun bir demir parmaklıklardan bir hapishane penceresi var. Evet. Ve bir düşünce balını. Demir parmaklıkları yok ediyor. Bembeyaz hale getiriyor, açıyor. Boş bir bembeyaz bir düşünce balonu Bugünün karikatürü sayılabilir. Ohan Nesliş Aşkalı Ohan'ın yaptı Evet. Durum bu. Şimdi dünyadaki diğer haberleri de Göz atacak olursak doğrusu çok iç, içimizi açacak şekilde e, geliştiğini söyleyemeyiz ama korkmak ve devam etmek gerekiyor. Bir kere şeyden... korkmak ve devam etmek mi gerekiyor? Evet. Hem korkacaksınız hem devam edeceksiniz. Evet. Kork, korktuğunu kabul ederek ama. Hı. Yani kork, bundan korkacak bir şey yok. Korkutmak için bu haberler demekte de bir işe yaramıyor doğrusu. Yani hem kork hem de devam et diyebiliriz. İki kat zorlukta. Evet. Yurt dışında doğan fişlenmiş Türk ailelerin bebeklerine Türk vatandaşlığı verilmiyor diye bir haber var BBC Türkçeden. Haymatlı Loos denilen vatansız oluyorlar. Reuters haber ajansının bir haberi. Yüzden fazla yani başarısız darbe geçen 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimiyle ilişkilendirilen Yüzden fazla Türk vatandaşı Haymat vatansız kalma ihtimali bulunduğunu belirtmiş O halde değişen hayatlardan bahsediliyor Yani böyle bir uygulama 130 kişiye Türkiye hükümeti şey demişti ya ülkeye dönmesini talep ettiği 130 kişiye evet. 3 ay içinde ülkeye dönmemeleri durumunda vatandaşlıktan atılacağı uyarısında bulunmuştu bu Haymat Loğuzluk ve Katılım Enstitüsü diye bir kuruluş var onun eş direktörü uygulamanın insanları keyfi olarak vatandaşlıktan çıkarmayı yasaklayan uluslararası yasalarla çeliştiğini belirtmiş Yani uluslararası hukuka tamamen aykırı demiş çünkü bu uygulama muhalif olarak görülen kişilerin keyfi bir şekilde kitlesel olarak vatandaşlıktan çıkarılmasının başlangıcı olmasından kaygı duyuluyor demişler. Amal Decikera eş direktör. Yani Nijerya'da 24, Afganistan'da 18, Mısır'da 8 ve Endonezya'da 7 bebek bu durumdaymış. Pasaport yenileme hizmetinin reddedildiği ülkelerin başında Pakistan çekiyormuş. Sonra Irak ...Mısır ve Gürcistan varmış. Hiçbir ülkenin vatandaşı sayılmadıkları için... ...bu bebekler... Anlamadım. Şimdi bu bebekleri... ...Türkiye'nin o bölgedeki temsilciliğine... ...götürüp pasaport istiyorsunuz. Vermiyorlar. Peki Almanya'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...Kenya'da niye veriliyor? Oralarda olmuyor. Çocuklar doğmuyor. Sadece bu bölgelerde mi doğuyor? Nasıl? Yani şu... yani ...diyor ki... Uluslararası toplum vatansız kalma ihtimali olan çeşitli e, insanlar var onların durumunu takip edin diyor ve onlara sığınma hakkı verin diyor bu, tamam. bu uluslararası kuruluş Hı -hı. bunu şey yapıyor şimdi Türkiye gibi çeşitli ülkelerde böyle insanlar yeni doğan bebeklerini tescil ettiremiyorlar böylece vatansız kalma Bu tescil edecekleri yerler Türkiye'nin konsoloslukları değil mi? Evet. Tamam. Afganistan'daki konsoloslukta tescil ettirilemiyor. Ama Almanya'daki konsoloslukta tescil ettiriliyor. İkisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumu. Neden Afganistan Afganistan'a gücün mü yetiyor? Afganistan'dakilere mi gücü yetiyor? Hayır. Neden Mısır'dakilere mi gücü yetiyor? Hayır. Tam olarak anlamadım bu noktayı. Yani Nijeryalı bebekler de başka yerde doğan Nijeryalı bebekler de Nijerya'dan yani Türklerin durumunda oluyorlar. Haymatlos hmm. oluyorlar. Çeşitli insanlar böyle. Pakistan mesela başka yerde doğan bebekleri Pakistanlı bölgeleri tescil etmiyor. En çok Türkiye... Pakistan'da varmış bu. Tamam. Anladım. Türkiye'de daha şimdi başlayam, yeni başlayacak bir uygulamadan korkuluyor işte. Anladım. Ben Türkiye'deki o muhaliflerin o bölgede bulunan muhaliflerin başına Aynen. gelenlerden bahsediyorsunuz. Anladım. Yok öyle değil. Yani dünya çapında bir Hı -hı. koruma insanların kimlik edinme başlıca en temel hakları olan vatandaşlık hakkından yoksun kalmaları durumunda var. Yani hiçbir ülkenin vatandaşı olmadı olmama durumuna Anladım. saptıkları zaman yani bu durum uygulandığı zaman hiçbir haklarından yararlanamıyorlar. Yani eğitimde yok, ehliyet de alamıyorlar. Bir şey yani ortada sıkışıyorlar. Evet. Yok yok sayılıyorlar. Yani romantize bir şekilde anlatıldığı oluyor Hollywood filmlerinde, diğer filmlerde de ama buradaki durum biraz daha trajik gibiymiş. Biraz daha detaylı olarak baktım şimdi siz söyledikten sonra. Ben sadece Türkiye'deki muhalifler bunu yapıyorlar zannettim. Ama dünya genelindeki herkes yapıyorlarmış. Evet, en fazla evet, yapan da Nijerya. Neden Nijerya? Afganistan da var. Mısır da var geliyor. Artunda da döneceğiz. Endonezya, bilmiyorum. Yani aslında ...pasaport yenileme hizmetinin reddediği... ...ülkelerde en çok Pakistan'mış... ...mesela Pakistan kendi vatandaşlarını... ...başka yerde doğmuş... E, ...vatandaşlarına vermiyor... ...Pakistan konsoloslukları... ...vermiyor mesela... ...Siyasi sebeplerden... ...Evet, evet Irak, Mısır ve Gürcistan... ...en çok bunlarmış... ...Gürcistan mı? Evet neden bilmiyorum... ...yani yasal hayalet deniyormuş... ...ve dünyada 10 milyon civarında... ...Haymatlos bulunuyormuş... ...aslında dünyanın kaçıncı yani yüz küsuruncu bir ülkesi olabilir nüfusu itibariyle. Evet. Yasal hayaletler tedavi edilmesi gereken bir kanser olarak nitelendiriyorlar ve Birleşmiş Milletler'in ta 3 sene önceden başlamışta bir kampanyası vardı. Bahsettiğimizi hatırlıyorum bu konuda. Haymatlı olsunluk çok önemli bir konu. Uluslararası Hukuk'ta. Yasal hayalet oluyorsun. Yok sayıyorsun. Hiçbir yerde ne kimliğin var ne evlenebiliyorsun, ne okula gidebiliyorsun. Yok yoksun yani. Enstitünün araştırmasına göre Türk konsoloslukları tekrar edelim, fişlenmiş kişilerin pasaportlarını da yenilemiyormuş ve çocukları doğduğu zaman da onlara vatandaşlık vermiyormuş. Yani dünyanın her tarafında öyle. Özür dilerim ben yanlış anlamışım. Dünyanın her tarafında bu böyleymiş. Türk konsoloslukları böyle durumda bu şekilde davranıyormuş. Evet, yani Pakistan'ın ve diğer ülkelerin yolunu izleme ihtimali var. Belki de daha sert. ...olacak, bilmiyoruz. Yani 301 gazeteye... ...gazeteciye... ...4260 yıl hapis istendiği... ...ve 142... ...kere... ...hayat boyu hapis istendiği... ...bir ülkeden bahsediyoruz. 301 gazeteci... ...ceza davalarının yanı sıra darbeye iştirak... ...örgüt üyeliği, örgüt propagandası gibi... ...suçlamalardan... ...4259 yıl... ...hapis tehdidiyle karşı karşıyalar... ...plan... Şimdi e, bir de Nuriye ve Semih durumumuz var. Ölmeye yatmış durumdalar. Yani çok feci bir şeyle karşı karşıyayız. O, yaşamak her şeyin önünde olmalı diye oyuncu ve ses sanatçısı e, Şebbal Sam kanun hükmünde ile atıldıkları için işlerine dönebilmeleri için başlattıkları atıldıklarından sonra işlerine dönebilmek için başlattıkları açlık grevinde 120 131. günü geride bırakan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakçı için sosyal medyadan bir çağrı yapmış. Artık herkes yapabileceğini yapmalı. Yaşamak her şeyin önünde olmalı diyor. Çok vahim, o vahim ötesi bir durum var. Ve avukatları da bir açıklama yapmış. Selçuk Gülmen ve Özakçı'nın avukatı Selçuk Koz Ağaçlı ciddi sağlık sorunları var amaçları ölmek değil yaşamlarını geri istiyorlar bedel ödemeden bir hak elde etmenin mümkün olmadığının farkındalar demişler yani her gün muhakkak en az bir avukatları görüyorlar artık tekerlekli sandalyedeler ciddi miktarda kilo kayıpları var ama son derece umutlu ve işlerine geri döneceklerini ve bu tutuklamanın sona ereceğine inanıyorlar Okuyabiliyor ve yazabiliyorlar, avukatları onları ziyaret ettiklerinde moral buluyorlar, son derece kararlı ve umutlular demiş. Ölmeye çalışmıyorlar, yaşamlarını geri istiyorlar, önemli bir ayrım bu. Onlar hiç geniş bir talep skalası sunmadılar, bütün ihraç edilen kamu hizmetlilerinin sorunlarını dile getirmek için açlar... Kendi işlerine iade edilmek için bireysel olarak bu eyleme başladılar. İşlerine iade edilince de eylemi bırakacaklar demiş. Ama görüldüğü gibi Büyükada'da tırnak içinde çevirmen, tırnağı kapat. Olduğu belirtilen gizli tanının ihbarıyla gözaltına alınan on insan hakları savunucusundan altısı tutuklandı ve Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için başlatılan imza kampanyası da burada suç delili olarak ortaya kondu. Yani bunun için evet. tutuklanıyorlar. Yani diyeceğini ne diyeceğini pek bilemiyor insan. Dün aynı zamanda Diyarbakır'da keskin kamu emekçileri sendikasının, kamu emekçileri sendikası konfederasyonu ihraçlara karşı gerçekleştirmek istediği bir basın açıklaması vardı. Küçük bir basın açıklaması. Gruba baktığın zaman da gayet küçük bir basın açıklaması. Binaların hemen önünde gerçekleştirmek istiyorlar bunu ve polis müdahale ediyor çok sayıda gözaltı vardı ilk önce polis izin vermiyor benim televizyondan eskaza takip edebildiğim üzere polis izin vermiyor dağılın hemen binanızın oraya gidin diyorlar ondan sonra tamam basın açıklaması yapmayacağız burada duracağız oturacağız diyorlar buna da izin verilmiyor dağılıyoruz denilen Dağıl dağılıyoruz denilirken de polis müdahalesi yapılıyor ve ardından da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor evet. Evet. basit bir basın açıklaması sadece evet şimdi şey durumu var Türkiye'deki durum iken birkaç da dünyadan haber verip kapatalım tam buçu geçiyor ama... E, ...Suudi Arabistan'da son derece vahim bir durum var. E, demokrasi yalnız şeylere katıldıkları gerekçesiyle e, insan hakları, savunucuları, genç insanların şu anda idam edilmeleri tehlikesi var. Nerede demokrasi yalnız şeylere katılmak? şu Arabistan'da böyle bir şey Ama aralarında 14 yaşında, 17 yaşında çocuklar falan da var. Çok çok ciddi bir halden bahsediyoruz. 14 delikanlı. Aralarında Münir el Adam diye birisi var. Hı -hı. Yarı sağır ve kısmen kör. Gözleri görmüyor. O, o da var bir de Mücteba El Suaykat diye birisi var Sadece 17 yaşındaymış 5 yıl önce Yani 12 yaşında Ölüme mahkum edilmiş birisi Bekletiliyor 2012'de Suudi Arabistan'da Hava limanında Tutuklanmış Batı Michigan Üniversitesine Giderken ve ondan sonra da oraya, oraya gel burada eğitimini yap demişler. Fakat 2012'de katıldığı bir demokrasi yanlısı harekete e, yer aldığı için, eylemin içinde e, öldürülecekmiş. Yani çok An meselesi deniyor bu insanların Öldürülmesi Dünyanın, dünyadaki insan haklarının en kötü olduğu Birkaç ülkeden biridir yakın zaman Öncesine kadar da Türkiye'nin en yakın Dostlarından biriydi Prensleri de Bodrum'da şey yapıyorlar Günlerini gün ediyorlar İstedikleri şekilde denize girip istedikleri pozisyonda Kendilerinin fotoğraf çekilmesine izin veriyorlar. Hmm. Ama şimdi Suudi Arabistan'da yetkililer genç bir kadının sosyal medyada eteği ve göbeği açık dışarı ile sokakta yürüdüğü video payla paylaşması üzerine inceleme başlatmış. Tırım tırım bu kişiyi arıyorlarmış galiba devlet yetkilileri. Evet dünyadaki en yüksek idam oranlarından birine sahip. Ee, Türkiye'de de idam taleplerini yükseldi ee, Cumhurbaşkanı tarafından da... E bizzat söylendi idam getirilmesi istendiği gibi bir durumda böyle haberler de var bir de e, yani çok yoğun bir şey haberi var Air bildirdiğine göre Obama döneminin kat be kat üstünde e, insan sivillerin öldürülmesi başlamış daha çok kısa bir süre olduğu halde 6 ay bile geç, olmadı 6 ay oldu değil mi Trump'ın gelmesi ...ve 2200'den fazla... ...sivil öldürülmüş... E, ...koalisyonun öncülüğünde... ...Irak ve Suriye'de... E, ...Obama yönetimindekinin... ...çok çok üstünde... ...böyle de bir... ...durumdan bahsediyoruz... ...bir de e, önemli bir tedbir alınmış... ...onunla bitirelim dünya durumunu... ...Avrupa Birliği'nden... ...Libya'ya yasak gelmiş... Hangi Libya'ya? Hangi Libya'ya? İki tane Libya var... Hatta üç vardı da bir tanesini bitirmek üzere. İşte bütün Libyalılara Hepsine mi? Evet. Hı. Ne yasa? Pasaportla alakalıdır muhtemelen. Hayır. Şişme bot ve tekne motoru satışına sınırlama getirilmiş. Oradan kaçmasınlar diye. Yani, Bu da insanlığın hoş taraflarından bir diğeri de böyle işte Müfettişler de Türkiye'de hakim ve savcıların sosyal ve kişisel özelliklerini gizli fişlere yazacaklarmış. Yeni fişleme dönemine de Türkiye'ye girmiş oluyor. Bunlardan birazdan bahsederiz. <Gülüyor> Kaçacak yer yok Martha Reeves ve Vendalas grubundan dinlediğimiz Klasik artık standart sayılan parçalardan bir tanesi Grubun kurucularından ve adını da gruba veren Martha Reeves 18 Temmuz 1941'de Detroit'te dünyaya gelmişti Ona da bir günaydın diyoruz Motown sadasının en seçkin temsilcilerinden bir tanesi bu da onlardan standart parçalarından biriydi. Evet bu parça o zaman e, bugün bu saatlerde dışarıda olanlar gelsin dışarısı felaket yağmur yağları e, ufak bir hava durumu güncellemesi yapayım. Kaçacak yer yok. Kaçacak yer. Halbuki e, hadli marif takviminde sıcaklıktan artması diyordu ama dün de fırtına yazıyordu. Belki bir günlük bir kayma olabilir. Evet olabilir. Ayrıca da sıcaklıklardan da kaçılacak bir durum yok. E, Mata ve Bende lazım bir de heat Wave diye sıcak dalgası diye de çok ünlü bir parçaları var. Belki onu çalarız geri getiririz. Şeyi söyleyeceğim bu Büyükada'da gözaltına alınan 10 aktivisten 6'sı tutuklandı birini verirken pazartesi günü sevk edilmişlerdi. Uluslararası Afrikütünün, Uluslararası Afrikütün Londra merkezli İnsan Hakları Kuruluşu sözcülerinden Andrew Gardner, bu Türkiye'deki hukuk için bir sınavdır demişti. Galiba e, sınavdan çaktık. Öyle. E, yani zor şartlar altında insan hakları savunuculuğu yapmak. Toplantının amacı buydu. Bugün mahkemeye çıkıyor oluşumuz Türkiye'deki şartların da zor olduğunu gösteriyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan da. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin devamını getirmek için toplantı yaptıklarını söylemişlerdi. Belki de onun için tutuklanmışlardır bunu söylediği için. Onu söylemiş Mahkeme yoksa şey mi söylemiş? Tercüman olmadan. Öyle söyledi. Çevirmen tabii. mi söylemiş? Çevirmen de söylemişti. Cumhurbaşkanı da. İnsan Belki hakkında... çevirmen doğrudan Cumhurbaşkanı da bile söylemiş olabilir. Evet, olabilir. Çevirmen kim bu arada? Kodadım. Gizli, şey gizli tanık. Gizli tanık. Da, evet. Hmm. Bu cumhuriyette var. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin devamını getirmek için toplantı yaptıklarını söyleyen Erdoğan'dı. Hatta kendisi başkanı Başkanıyken hapse atıldığında Fölgütünün kendisi için kampanya yaptığı hatırlatılınca da neticesi ne oldu? Neticesi benim 4 ay 10 gün hapiste yatmış olmamdı. ...yaptım sadece bir şiir okumaktı demişti. Hans'a dil Hatice'ye bakacağım diyorlar ama... ...yani bir yandan da Hatice'ye dil ...Netice'ye bakılıyor gibi duruyor. Evet öyle görünüyor. Bu böyle. Hiçbir dönemde hiçbir ülkede bu kadar... ...yazarın hapsedilmediği... ...durumundan da bahsediyoruz. Bir de Haymat dostluk var. Nuriye ve Semih durumu var. Diplomatik krizler de var. Almanya'ya devam etmekte tırmanıyor hatta... bilgi Gazetesi'nin yazdığına göre... İncilikteki askerleri ziyaret edilememesinin ardından üstteki askerlerin çekme kararı alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara ile siyasi pazarlık yapılmayacağını söylemiş. Dün de hatırlatmıştık bunu. O krizde büyüyor. Evet, NATO da NATO devreye gireceğini, görüşmelere şey yapacağını da söylemişti. Çünkü NATO üssü. Evet, NATO üssü. NATO üssünün Alman milletvekilleri sokulmaması gibi bir durum söz konusu. Evet, son derece e, alışılagelmişin dışında bir durum. Öte yandan e, bu ölüm kalım meselelerine de birazcık daha devam edecek olursak çok o, berbat Air Wars'un e, yani de gazetecilerin denetleme şeyinin raporunda, Makasina'da, ...Rakka'da Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde koalisyonun bombardımanları sonrasında on binlerce kişinin, sivilin su ya da elektrik olmadan kalmış olduğu durumu var. Hafta sonunda yani hiçbir umut görülmediği söyleniyor bir yandan bir yandan başka bir şey daha var. O da Britanya'dan Independent'in deneyimli ortado muhabiri Patrick Coburn'ünde, de Göz altındaki işidilerin, işidilerin öldürüldüğü ve bunun sebeplerinden bir tanesi de yolsuzlukla salı verilecekleri şüphesiyle güvenlik güçleri tarafından öldürüldüklerini yazmış. Artık e, bu işkenceler daha doğrusu infazlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Artık alenen görünüyor. İnternette herhangi bir şekilde sosyal medyada dolaştığınız zaman görebilmeniz mümkün bunları. Ama benim burada anlamadığım nokta şu: Bu kişiler böyle yolsuzluk olacak ileride e, bu kişiler salınacak korkusuyla. Infaz ediliyorsa niye işkence yapıyorlar? İşkence videolarını neden internete yüklüyorlar? Yani şu var. Coburn'un yazısında diyor ki Irak zaten müthiş yolsuz bir ülke evet. olduğu biliniyor tabii. Irak güvenlik güçleri hükümetlerinin gözaltındaki IŞİD savaşçılarını elinde tutamayacak kadar yolsuz olduğuna inanıyor diyor. Güvenlik güçlerinde de öyle bir şey. Ve o yüzden de Bedeninden vurulan elleri arkadan bağlanmış işit şüphelilerinin cesetlerinin neden Musul yakınlarındaki Dicle Nehri sularında sürüklendiğini de açıklar belki diye yazmış. Kinme, nefret ve intikam duygusuyla da açıklayabilmek evet. mümkün belki de. Bu sektör savaşı. Ee, hepsi mümkün evet. ama insanlık adına gerçekten çok ağır bir durum var. Yani şey de verdik. Bu arada Beşer Esad yönetimi de muhaliflerin bulunduğu bölgeleri bombalamaya devam ediyor. Halep'te hala Malik'ten elinde bulunan bölgeleri de hava saldırısı yapıldığına dair çeşitli haberler geliyor. Evet, öbür yandan da bir başka insanlık dramı da tabii Gazze'de dün belki evvelki gün yani Cuma'dan beri vermeye çalışıyoruz. Gazzelilerde tamamen 2 milyon insan hem İsrail'in liderliğinin hem de kendi liderliklerinin aslında bir tarafta Hamas, bir tarafta da şeyin... El Fethi'nin yani Filistin Otoritesi diye adlandırılan şeyin yani günde sadece iki saate indirilmiş durumda e, ve bir yandan o şey şartları o, işgal şartları yani Lahey ve Cenevre konvansiyonlarına karşı zaten e, konvansiyonlar sözleşmeleri yüzünden zaten sorumlu olması gerekirken yani İsrail hiç umurunda bile değil zaten Avigdor Lieberman'da büyük bir kayıtsızlıkla her zamanki biz taraf değiliz parasını veren elektriği alır falan şeklinde konuşuyor. Ve Gazze'nin ölen bebeklerine hastaların tedavi görememesine hiçbir şekilde yani insanlık dışı bir durumda yaşaması umurunda bile değil tabii kimsenin umurunda değil. Halkın %90'ının yoksulluk sınırında olduğundan bahsediliyordu Gazze'de. Evet ve bir güzel aralarında paylaşmış durumdalar. Yani tamamen ağır bir ölüme mahkum edilmiş. En az 2 milyon insandan bahsediyoruz. Öte yandan da büyük şenlik vardı pazar günü. Joe Lou yazmış. Campaign Against Arms Trade diye. Britanya'da mükemmel bir 150 bin kişi hava gösterilerini izlemişler. Hava uçakların falan. Mükemmel olmuş. Ve Hüsnü tabirle... Yani, Havacılık ve savunma takviminde harika bir gün demişler. 150 binden fazla insan izlemiş. Rengarenk böyle kırmızı, beyaz, mavi. Dumanlar çıkarıyorlar savaş uçakları. Ama öte yandan da aynı anda da o uçakların bombaladığı üç bin insan kolera yakalanmış Yemen'de <gülüyor> <gülüyor> sergilenen uçaklar ve bombalar ve listede kimler var? Sponsor liste altı bin şirket davetlisi varmış. Bin dört uluslararası askeri personel davetliymiş. Harika bir şey. Sen takip edebildin mi? Cotswold diye İnternet bir yer. kesikti. Hayır bizzat davetli değil miydin? Gitmedi mi? Yok efendim. BAE British Air, Bilmem ne ...industri filan... ...sistemleri var... ...zaten Suudi Arabistan'a satıyor... ...bütün uçakları... E, ...bombaları... ...Raytheon var... Way füzelerini satıyor... ...Yemen'i şey... ...bombalasın diye... ...gene Suudi Arabistan'a... ...MBDA var... ...o da e, eskiden... ...Albay Kaddafiye ...Gaddafi'ye satıyordu... ...şimdi kime satıyor bilmiyorum... ...bir de Elbit sistemleri diye... ...seçkin davetli var... Cirit yok mu Cirit... O da İsrail'in askeri Dronlarını hava araçlarını yapıyor. E, davetli dünyanın daki en cirit yok henüz, ama Türkiye'de davetliymiş. Daha üretici olarak değil ama değil mi? Tüketici olarak davetli. E, vallahi evet, yani şeyi F16'ların Gösterisine katılıyormuş ama Türkiye'de pilotlarıyla, F16'larıyla. Öyle mi? Yakında evet. Miglerle katılırlar. S400'ler geldikten sonra yeni Mig uçaklarını kullanan pilotlar ile katılırlar belki. Neden olmasın? Fizyon. Yani fighting Hem Falcons bunların. Yani savaşan şahin diye adlandırılan uçakları var. F16C. Onlar da davetliymiş. Diğer insan hakları konusundaki en berbat ülkeler sırasıyla söylüyorum: Afganistan, Bahreyn, Çin, Irak. İsrail, e, Kolombiya, Mısır. Kolombiya mı? Evet, Kolombiya, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, e, pardon, Sri Lanka, Suudi Arabistan ve Türkmenistan. Liste böyle. Yani kendi dış, Britanya'nın dışişleri bakanlığının listesinden. insan haklarında Türkiye yok henüz ama yakında gireceği de Bunlar zaten Her üretici olanlar. Türkiye üretici olduğu için belki bir liste almak istememişlerdir. Ee, evet. Türkiye ciritle, değil mi? Cirit var, altay Cirt. var, bora var. Ar istediğinizden var. Ne istinle ne istiyorsunuz? Ne vereyim? Fakat çok eğlenceli olmakla beraber müthiş yemekler de varmış zaten. Harika yemekler ve gösteriler de varmış. Veganlara e dikkate almadıklarını düşünüyorum. Evet ama ben gidince orada ona özel muamele yaparlar diye düşünüyorum. Gelecek senekine katılmayı düşünmüyor değilim. Ve şöyle tanıtmışlar zaten BAE sistemlerinin yani müşterilerden biri, davetlerden biri en büyük sistemlerden biri silah yapımcılarından çok gevşek ve rahat bir atmosferde Dünyanın en güzel gösterilerinden birini izlemeye hazır olun demiş. Gevşek ver rahat. Aha. Güvenlik seviyesi tabii ki en yüksek etkinliklerden bir tanesi olsa gerek. Etrafta her tarafta silahlı insanlar, o silahları alacak olan insanlar ve onları koruyacak insanlar da olduğuna göre silahtan geçilmediğine göre bir problem yaşanmayacaktır. Evet. Bir de RAF Charitable Trust diye bir şey var ama İngiliz Hava Yolları'nın, Britanya'nın bir trust bir vakfı. Onun başkanı da aynı zamanda Airbus sistemlerinin de başındaymış askeri sistemlerin. Yani karışık bir orada çalışıyor bir orada çalışıyor hükümette. Revolving door diyorlar. Döner kapı. Onu da Eurofighter uçaklarını yapan şirket o. Airbus'ta olduğunu öyle. O da ayırı. Yemeni. Hı. Yemeni bombalamada kullanılıyor. Böylece işte harika bir gün var. Uçtukça kazandırıyorsunuz. Hem kendiniz mil kazanıyorsunuz hem de bu şirketleri o zaman bir şekilde gelir kapısını sağlayacak olan maddi kaynağı da sağlıyor bizim sunu gibi evet. oluyor. Bu kadar fazla seyahat ederek. Tabii canım. İngiltere'ye biz o zaman yürüyerek değil de belki trenle gitsek. Ama şimdi o da ayrı dert. Kürekle gidelim. Kürekle mi? Kanoyla. Olabilir. Ama yani. bu mevsim şartlarında hiçbir şey hiçbir şey belli olmayabilir. Hava günlük güneşlik bir şekilde dışarı çıktığınız zaman bir anda fırtınaya tutulabiliyorsunuz evet. şehrin içerisinde. Bir de onu açık denizde düşünün. Bot da e, yapılamıyor zaten. Evet Britanya'da. Böyle e, gezegende felaket bir şekilde e, ısınmaya devam ediyor. Her tarafta orman yangınları var, seller, sular var ve muazzam kuraklık var. Hepsi bir arada devam ediyor ve bir yazı çıkmış New York dergisinde geçen hafta. David Wallace Wilson, e, yaşanamayan dünya, artık yaşanamayacak dünya diye 2 milyon kişi izlemiş. New Yorker dergisini düşünebiliyor musun? <gülüyor> ya genellikle New York dergisinin 2 milyon okuru yoktur. Evet. Işte, herhalde. E, ve eleştirenler de olmuş işte bazı bilgiler yanlış. Bir de çok korku yaratıyor diye. Margaret Klein Salomon da e, iklim seferberliği adlı örgütün kurucularından Climate Mobilization'ın ya e, tabii ki yanlışlar da var biraz. Ve korku da saldığı muhakkak ama yani hani... Korkun ve yürüyün. Korku, <gülüyor> evet sadece e, korkup kaçmayın yoksa bu işin sonu gelmiş gibi görünüyor diyor. Klinik psikologmuş kendisi ve derhal fosili yakıtlı altyapılarına son verilmesi herhangi bir kömür e, santrali olamaz İkincisi yoğun bir hükümet desteğiyle bütün ülkelerde yenilenebilir enerjilere gitmesi için baskı yapalım. Ve tarım sistemini de yeniden değerlendirelim ve bir karbon yutağı haline getirmek zorundayız. Dördüncüsü de talebi tüketici, tüketimi azaltmak zorundayız böyle gidemez ve adil bir hale getirmeliyiz. Plan diye çok ayrıntılı bir plan yapmış ve vergi, gelir vergisine de özellikle zenginlere vergi taşımak gerekir diyor. Çok ilginç bir yazı da zaten bunu doğrulayan şeyde çıktı. Guardian'da Martin Lukacs imzalı. Neoliberalizm bizi yanılttı diyor. Biz tek başımıza bireysel önlemler alarak az uçarak ya da e, kağıt harcamalarını azaltarak küresel ısınmayı durduracağız diye bizi aldattı. Pek öyle değil diyor. Yani ciddi bir devrimsi, devrimci devrimci yönet yönetişim yapılmazsa bu iş zor olur diye ilginç bir yazı kalemi almış. Bu konuları zaten epey bir e, şey yapmakta yarar olabilir. E, bir ikinci dünya haline ilişkin e, günün karikatürü yapacağım her zaman bunu yapmıyoruz bu Agos'un son şeyinde Ohan imzalı bir karikatür daha çıktı böyle masa üstü küreleri olur ya dünya böyle çevirirsiniz kendinize çevirirsiniz, döndürirsiniz evet ondan yapmış bir tane ama bir kağıt çöp yığını halinde dünya yuvarlak bir top ...haberler filan... ...vuruşmuş bir kağıttan... ...oluşan bir küre. Kağıt gene iyi... Yeni. ...toksik de olabilirdi o. <gülüyor> Nükleer bir çöplük haline de gelebilirdi. Belki onun da ihtimali var. Onun da ihtimali var ama mükemmel bir karikatür. Evet. Hakikaten günün... ...az sözde söylenen... ...harika bir karikatürü. İyi haber olarak da... ...bir iki şey söyleyerek bitirelim... ...birinci saati isterseniz. Yani... Ee, mesela e, şeyde Oscar ödüllü aktör oyuncu James Cromwell hapse girerken de diyor ki bu fracking'i önleyeceğiz ne pahasına olursa olsun kaya çatlatmayla New York'ta ve bütün büyük şirketlerin karşısında duracağız Standing Rock'ta aynı şekildeydi diyor Dikilen kaya ve e, bu şirketlerin bizi yok etmesine kesin olarak izin vermemeliyiz demiş. Kapitalizm diyor aslında. Yani bütün e, iş kapitalizmin e, şeyine e, yani demokratik Orta Doğu'da demokratik ülke hükümetlere doğru gittiği zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya Fransa ve bütün diğer sömürgeci eski sömürgeci ülkeler yok yok siz demokrasiye gidemezsiniz çünkü siz demokrasiye geçerseniz bizim enerji talebimizi engellemiş olursunuz dediler ve sonuç olarak biz ISIS'i de yarattık diyor yani IŞİD'i de yarattık biz Amerikalılar mücahidini de yaptığımız gibi Afganistan'da ve şimdi trilyon var diyor yarım trilyon dolarlık bir şeyin üstünde oturuyoruzlarla yapılmış anlaşman diyor bunu yapan Oscar'a aday gösterilmiş bir aktör ve tek yolumuz bu kapitalizmi kanser olan bu kapitalizmi kanser demek olan bu kapitalizmi alt etmek ve radikal bir biçimde Hayat biçimimizi değiştirmek kendimizden bireysel çözümlerden vazgeçmektir demiş. Yine yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu söylemek Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman biraz kolay. Türkiye'de herhangi bir şekilde bir sanatçı ağzını açabildiği zaman bu tip açıklamalar yaptığı zaman daha doğrusu neler olabileceği de gözünüzün önüne geliyordur galiba. Amerikan şeyi biraz daha şey zaten demokrasi kültürü biraz daha yaygın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de bir haber var. Aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek Dağı'nda bulunduğu 12 HDP'li hakkındaki başvuruyu acil koduyla işleme koymuş. Ahim'den HDP davasına öncelik haberi var. Deutsche Welle'den onu da verelim. Ve şimdilik bitirelim diyorum. Açık Gazete, Açık gazete. Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, çok parlak bir haberle beraber değiliz altınak evet. savunucusu tutuklandı. Dördü adli kontrole serbest bırakıldı. Onlara da yurt dışı yasağı kondu. Evet. Evet. Bu tutuklama gerekçeleri zaten artık başlı başına ıı, <gülüyor> Türkiye'deki ıı, olan üstü hal rejiminin ıı, en klasik icraatlarından bir tanesini oluşturuyor. Yani ıı, elde somut bir e, suç unsuru, delili olmamakla beraber e, savcılık makamının veya polislerin e, şüphe üzerine ve yakın e, atfettikleri, yakınlaştırma yöntemiyle e, atfettikleri e, suç şüpheleri suç e, hayalleri diyebileceğimiz e, olgular üzerinden Kişilerin çok ağır biçimde suçlanmaları üstelik. Yani terör örgütü üyeliği suçlaması e, savcı getirdi bu 10 kişiye ve hepsinin de tutuklanma talebinde böyle bir e, iddia vardı. Aslında tabii bu bir tür... E, Rehin alma kısmen rejim tarafından insan hakları, hak koruyucuları hak insan hakları mücadelesini veren kişilerin rehin alınması. Diğer taraftan da dışarıda olan yani serbest kalan kişilerin de faaliyetlerinin kısıtlanması, kendi kendine kısıtlanması, dış ilişkilerinin azaltılması veya ortadan kalkması, insanların toplantı yapmaz hale gelmeleri... Dolayısıyla ömür hakkını da dolaylı biçimde e, tehdit eden veya e, dolaylı biçimde ortadan kaldırmaya çalışan bir e, bir yanı var yani göz daha vermek aynı zamanda ve e, etkisiz kılmak bu klasik bir e, faşizan yöntem ve e, gerçekten de e, baktığımız zaman suç unsurlarına e, iddia edilen suç unsurlarına bakıldığında e, insana Stalin dönemindeki Vişinski savcısının, Vişinski adlı savcının yönelttiği suçlamalara veyahut 1952 döneminde, Stalin son dönemindeki doktorlar davasındaki suçlamalara benzediğini görüyoruz. Örneğin herhangi bir kişi sizi aramışsa ve bu kişinin Bailok programının kullanıcısı olduğu ee, polis tarafından iddia ediliyorsa iddia ediliyorsa diyorum çünkü e, bu sorgu sırasındaki vakalardan bir tanesi e, bylock e, kullanıcısı olduğu tespit edilmemiş bir kişinin ama FETÖ örgütü üyesi iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen bir kişinin ama bylock e, kullanıcısı olduğu e, tespit edilmemiş bu kişiyle e, telefon görüşmesi yapmış olmanın Baylo kullanıcılığı Statüsüne indirgenmesi ve birdenbire eğer siz Fetullah Gülen cemaatinden bir kişiyle geçtiğimiz 3-4 yıl zarfında bir telefon görüşmesi yaptıysanız ve bu telefon görüşmesi tespit edilirse birdenbire Fethullah Cemaati ile temas halinde olan kişi zanlısı haline geliyorsunuz. Yani bu inanılır gibi değil. Adalet ve Kalkma Partisi'nin milletvekillerinin herhalde yüzde sekseninin zanlı olması lazım. Ama Eğer, bir teki e, bile zanlı değil. E, evet. Eski milletvekilleri var bir tane galiba tutuklanan. Seçilmiş şu anda görevde olan milletvekili yok ama seçilmiş bir tane eski milletvekili evet. var yanılmıyorsam değil mi? Galiba. Bir veya iki tane. Ben de Diğer taraftan eğer siz e, telefonunuzda veyahut bilgisayarınızda e, örneğin e, adalet yürüyüşüyle ilgili e, doküman varsa siz birdenbire adalet yürüyüşü e, çerçevesinde onun devamı olacak olan hareketlerin hazırlayıcısı programlayıcısı konumuna geliyorsunuz veyahut en e, şu e, tutuklama nedenlerinden bir tanesi e, inanılır gibi değil. Örneğin e, Nurie Gülmen ve Semih Özakçı için başlatılan kampanyayla e, ilgili e, doküman dayanışma kampanyası ile ilgili dokümanların bilgisayarınızda bulunması sizin bir terör örgütü e, üyeliğine e, delil olarak e, gösteriliyor. Çünkü e, savcılığın e, iddiasında... Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, DHKPC terör örgütü üyesi olarak tanımlanmış. Evet. Yani ee, inanılır gibi değil. Hakikaten inanılır yani. gibi. Yani, değil. Bu... yani gazetecilere gazetecilere özgürlük çağrısı için toplantıya e, bulunma belgesi bilgisayarında çıkan e, bir kişi, bu tutuklananların arasında, e, bu e, bu belgeye dayanarak. Ee, şey adililiyor ee, bir e, e, kalkışma toplantısı hazırlığı e, 15 Temmuz sonrası kalkışma toplantısı hazırlığı belgesi olarak kabul ediliyor 24 Nisan e, Cumhuriyet gazetesi e, e, gazetecilerinin tutukluluk e, biliyorsunuz 24 24 Nisan diyorum pardon 24 Temmuz'da e, mahkeme önüne çıkacaklar ve 24 Temmuz'da ...mahkemede bulunma... ...bu dayanışmayı çağırma metni... ...15 Temmuz sonrası bir kalkışmanın... ...hazırlık metni haline dönüşüyor. Evet. Özlemle ilgili... ...örneğin suçlama böyle bir şey. İnanılır bu, gibi değil. Evet. Canan Coşkun'un... ...bugünki Cumhuriyet'teki haberinde de... ...mesela işte... ...25 bin kişinin imzaladığı... ...Nuriye Gülmen ve Semih Özakça... ...serbest bırakılsın... ...acil eylemi de... ...suçlama konusu yapılmış... Ve yani yarın acil eylem çıkacak Nuriye ve Semih için mesajı göstermiş. Halbuki e, yani Eser de diyor ki edil Eser de Uluslararası Af Örgütü Şubesi Direktörü, Türkiye Şubesi Direktörü. Acil eylem ibaresi zaten imza kampanya yürütme şeklinden en önemlilerinden biridir diyor Uluslararası Af Örgütü'nün. Her durumda yani sayısız gördüm ben de tabii hepimiz görmüşüzdür acil eylem. Kendilerinin kamuoyunca takip edilen durumlarla alakalı kampanya başlatılması için yaptığımız çalışmalarla ilgilidir. Acil eylemi bir polisiye bir, bir şey darbe şeyi olarak görme. Ee, öte yandan mesela toplantıda dijital verilerin polisin eline geçmesi halinde nasıl gizli tutulabileceği veya şifrelenebileceği konularında herhangi bir konuşma da gerçekleşmedi. Bu konuyu tanıklık yapan tercümanların yanlış anladığını düşünüyorum demiş. Yani toplantıda konuşulan konu dijital verilerin nasıl korunacağı, uzaktan dijital veri yüklenmesinin nasıl önüne geçileceği konuları, yani bilişim uzmanı olan yabancı şah şahıslar mensup oldukları kuruluşların dijital veri güvenliği konusunda kötü niyetli üçüncü şahısların önüne geçmesinin engellenebileceği konularında yapılmış bir atölye çalışması. Bunu da bir casusluk olarak ...nitelendirmişler mesela... de bir de mesela... olarak nitelendirmenin... ...aynı zamanda iki tane yabancı... yani... ...Ali Garavi ve... ...Peter... ...Steudner'in... ...orada bulunması zaten casusluk faaliyetinin bir parçası Ali Garavi'nin önünde veyahut bilgisayarında bir etimolojik Türkiye harita, bir etimolojik harita yani kelimelerin etimolojik haritada coğrafyada dağılmasıyla ilgili haritayı bir Türkiye Kürdistan haritası olarak yorumlayıp bunu da aynı zamanda bir casusluk faaliyeti olarak tanımlamak. Savcı ayrıca tutuklama kararını e, talebini sur ceza hakimine yönelirken e, şöyle bir şey diyor. Diğer taraftan casusluk ve e, uluslararası e, illegal finansman e, konuları da ayrıca soruşturma konusu olacaktır diyor. Yani şu anda sadece terör örgütü üyeliğinden tutuklama istiyorum ama casusluktan ve uluslararası e, finan, e, gayri yasa dışı uluslararası finansman e, sağlanması konusunda da soruşturma yürüteceğim diye de belirtiyor eee e, sulh ceza hakimliğini. E, evet yani birkaç çok tuhaf e, şey daha var. Birkaçti sadece hepsi tuhaf. Evet, evet hepsi he, A'dan az tuhaf. De, tuhaf. Evet, bir tanesi de mesela diğer Ali Garavi Diğer katılımcılara işte toplantı yolculuğunun sırasında telefonunu, bilgisayarınızı, her türlü dijital cihazınızı kapatın. Sadece vapur yolculuğunun tadını çıkarın mesajını sormuşlar. Neden bütün dijital cihazları kapattırdınız diye bir sormuşlar. Oysa zaten gözaltısı sırasında polisin bizzat tuttuğu tutanakta da hem bilgisayarların hem de telefonların açık olduğu açıkça belirtilmiş. Yani hakikaten senin de dediğin gibi inanılır. Gizli dediğin. toplantı dediğiniz yer bütün ifadelerde belirtiliyor. Gizli toplantı olarak polisin ifade ettiği yer polisin ilk müdahale tutanağının kapının açık olduğunu kendisinin belirttiği. Gizli toplantı açık kapılı bir odada yapıyorsunuz. Diğer taraftan bu gizli toplantının yapılan yerin duvarı cam. Diğer taraftan otelin girişinden itibaren toplantının nerede yapılacağına dair oklar ve tabelalar var. Evet. Ve gizli şey... toplantı <gülüyor> gizli Ve savcılığın suçlaması, neden bu örgütler e, açık bir katılım çağrısı yapmadan toplantıyı yaptılar? Evet. Ya nasıl toplantı yapacağını, bir kere bir eğitim çalışması... E, Herhangi bir kişiyi çağırmanın Herkesin katılımının sağlamanın Anlama olmayan bir toplantı Bir de aynı zamanda bu Derneklerin kendi aralarında Toplantıyı nasıl organize edeklerine Savcılık mı karar verecek bundan sonra Bütün yapılan toplantılar Adalet ve Kalkınma Partisi Derneklerinin yaptığı bütün toplantılar Açık çağrı üzerine mi yapılması Gerekecek Bu nasıl bir mantıktır anlamadım ben evet, yani... Açık çağrı olmadığı için Gizli toplantı oluyor 9 kişi zaten epitopu katılan. Evet toplam o ve şey de diyor ki yani te, toplantıda dijital verilerin polisin eline geçmesi halinde nasıl gizli tutulabileceği gibi sorular da sorulmuş şifrelenebileceği Böyle bir konuşma falan gerçekleşmedi. Bu konuyu tanıklık yapan tercümanların yanlış anladığını düşünüyorum demiş zaten iki tane tanık var. Biri gizli tanık biri de açık isimli tanık e, tercüman ikinci kişi. Birinci gizli tanığında diğer başka bir tercüman olma ihtimali çok yüksek çünkü doğrudan tanıklık yapıyor ve o bir gizli tanığın ifadeleri esas burada e, anladığım kadarıyla polis tarafından e, savcılığa e, suç, esas suç deliri olarak e, havale edilmiş e, burada o e, kişinin e, kasıtlı olarak mı bu tanıklığı yaptığını ve olayları çarpıttığını yoksa hakikaten bir şey anlamadan e, yakıştırma yöntemiyle mi yaptığını bilmiyorum elbette. O gizli tanığın percüman olup olmadığını da bilmiyoruz tabii. O, sonuç, sonuç olarak öyle bir ihtimali var. Fakat e, bu, bunlardan hareketle e, savcılığın bunu ciddiye alması, e, tutuklama kararı vermesi ve ve tutuklanma talebinde bulunması, dava açması, e, sulh ceza hakimliğinin altı kişinin tutuklanmasına karar vermesi hakikaten bence bu kişilerin rehin alınmasıdır. Yani bu kişilerin e, insan hakları e, örgütlerine gözdağı vermek üzere rehin alınmasıdır. E, ve bence bu kararın arkasında yani savcılığın ve sulh ceza e, hakimliğinin bu kararının e, verme gerekçesinde Tayyip Erdoğan'ın bu konuda zaten hükmünü vermiş olması e, e, belirleyicidir. Hı hı. Çünkü daha hiçbir delil ortada yokken, daha polis ifadeleri bile alınmamışken e, Cumhurbaşkanı e, bu kişilerin neden suçlanacaklarını açıkça ifade etti biliyorsunuz. Evet, Bu yaptıktan sonra zaten Türkiye'de yargının halinde düşündüğümüzde hangi savcı, hangi e, e, suç ceza hakimi... E, soruşturmaya gerek yoktur, e, karar verebilir ki. İlk e, HSK e, e, toplantısında kendine e, sürgü yeri beğenmek zorunda kalacaktır. Evet, e, 15 Temmuz'daki darbeyi deşeti içindeyiz. Hakikaten yargının kendisini de dehşet yaşadığını zannediyorum. Ya yani yargı mensupları da dehşet içinde olduklarını zannediyorum. Hı -hı. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin devamını getirmek için toplantı yaptıklarını söylemişti kendisi Cumhurbaşkanı evet. Tayyip Erdoğan insan hakları savunucularına. Evet. Bir de ortada terör örgütü tabiri var. Bu artık zaten e, tamamen yaygınlaşmış. Yani bütün kararlarda var. Terör örgütü tabiri var. hangi terör örgütü olduğu bile belli değil. FETÖ'ler, Gülen cemaatinin e, ait olduğu terör örgütü mü? Ait olduğu iddia edilen terör örgütü mü? Yoksa başka e, başka bir terör örgütü mü? Başka bir örgüt mü? Bir, bir, bir örgüt yok ortada. Yoksa hepsi Herkesin yerine. kendi derneği var. Evet, Ve burada... terör örgütüne üyelik, yani şey değil e, yardım yataklık falan değil. Zaten savcının e, e, sevkinde terör örgütüne üyeliğin sadece aktif eylemci olmak değil, aynı zamanda o örgütün fikirlerini yaymak veya o örgütü e, fikirlerini, eylemlerini e, yaymak, göstermek, desteklemek e, e, işlemlerinin de terör örgütü üyeliği için üyeliği diyorum, üyeliği için yeterli delil olacağını iddia ediyor. dehşit bir, e, gerçi bu ilk defa değil, bunun, bunun benzerleri bir Onlarca kişi için, yüzlerce kişi için, hatta binlerce kişi için e, dile getirildi. Fakat tabii ki insan hakları örgütlerinin e, sorumlusu olan kişilere yönelik olduğu zaman insan tamam diyor. Burada bir ikinci, bütün yeni bir aşamaya geldik. ikinci üçüncü, beşinci bilmiyorum ama yeni bir aşamaya geldik. Şimdi hedef insan hakları örgütleri. Çünkü hükümeti rahatsız ediyor. Mes Örneğin insan hakları, e, Uluslararası Af Örgüt'ün e, Türkiye Bürosu e, yöneticisi, e, şube direktörü İdil Eser'in tutuklanmasında e, gerekçelerden bir tanesi. E, top, bu e, birçok sivil toplumlu örgüt, ortaklaşa yürüttüğü Güney Kore'nin Türkiye'ye biber gazı kartuşu ve gaz bombası ihracını protesto amaçlı Kore bize gaz verme kampanyasını yürütmüş olması. Hmm. Evet. Or, George Orwell yattığı yerden gülümsüyor herhalde. George Orwell de aşıyor işte evet. bir, bir, bir, bir bakıma. Gerçi o 1984 romanında hakikaten ee, dehşetengiz insan aklına gelmeyecek e, Büyük biraderin e, Denetim tanım. ve gözetim evet. e, Önlemleri vardır Bizde de büyük birader var aslında Açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse ismini böyle koymuyoruz ama bir, bir, Gerçek bir et, kanlı canlı Bir büyük birader var artık Evet Ve bir paranoya Üzerine dayalı her şey Ve bu paranoya kısmen gerçekten e, bu paranoyiyi e, dile getirenler tarafından inanılan, zaten vahim olanı da bunun aynı zamanda e, dile getirenlerin bir kısmının buna gerçekten inanıyor olması. Çünkü orada çaresizsiniz. Anlatsanız da hiçbir işe yaramaz. Diğer bir kısmı içinde kasıtlı olarak üretilmesi. Onlar da karşıda çaresiz. Zaten an, biliyor söylediğinin yalan olduğunu. Siz bunun yalan olduğunu yeniden söylemenizin hiçbir yararı yok. Biliyor zaten. Ya Kendisi bir e, akli denge bozukluğu nedeniyle bir paranoya sahibi. O zaman zaten sizin yapacağınız pek fazla bir şey yok. E, tıp alanına giriyor iş. Ya da kasıtlı biçimde çarpıtıyor. E, siz bu kasıtlı biçimde çarpıtıyor dediğiniz zaman da zaten biliyor öyle olduğunu. Dolayısıyla bu gerçekten bu, e, bu korku toplumu, besleye besledikleri korku toplumu aynı zamanda... E, Faşizmin de en e, uygun e, üzerinde beslendiği, beslenebileceği zemini toprağa oluşturuyor. Başka toplumlarda geçmişte veya bugün başka toplumlarda da yakından gördüğümüz bir e, bir şey bu. Bütün e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin hepsinin bu paranoya sahip olduğunu e, düşünmüyorum elbette. Ama bir aktif, azınlık var. Bu paranoya üzerinden hükmetmeyi soyunmuş olan. O aktif azınlık aslında AKP'nin çoğunluğunu da esir almış durumda. Medya aracılığıyla esir almış durumda. Yargı aracılığıyla esir almış durumda. Bu aktif azınlık bütün zaten bu tür totaliter rejimlerde bir aktif azınlık hükmü, hakimiyeti söz konusudur. Bu aktif azınlık ee, aynı zamanda tabi tehditlerini de e, açık biçimde dile getiren e, kişilerin sırtını sıvazlıyor. Örneğin Serhat Peker. Serhat Peker'in 15 Temmuz kutlamaları sırasında söylediği söz son derece ağır bir suçtur. Açık biçimde e, öldürmeyi e, öneren, öldüreceğini beyan eden e, açık bir e, tehdit suçudur. E, kendisine sırtı sıvazlanıyor. Onun yüzde kadar Tehdit içermeyen sözleri söyleyen tweet atanlar ise şu anda ya hapis cezasında ya para mahkum oluyorlar. Evet hapishaneleri basacağını ve e, darbecileri e, öldüreceğini asacağını söylemiş. Oyunlarını koparacağız diyen kişi en başta olduğu zaman zaten Sedat Peker'in bunu söylemesi pek e, yaban kaçmıyor. Evet darbenin yıl dönümünde Erdoğan'a makale yazdıran da Guardian bu kez de alma duygusuyla hareket etme Toplu cezalandırmaya gitme yolunda Uyarıda bulunmuş Baş yazı yazmış Artı gerçekte de böyle bir şey var Evet Bu maalesef giderek daha Baskının ağırlaştığı Giderek daha Despot rejimin ilkelerinin Uygulamalarının Kıradanlaştığı bir süreçteyiz ve bir ileriye kaçış hali yani ben öyle hiç şey bekler halde değilim doğrusunu söylemek gerekirse efendim rejim önümüzdeki dönemde biraz kendine güvenliği hissederse yumuşayacaktır falan bu, bu yumuşama eğilimi olmayan ve geri dönüşü olmayan bir sürece girdik gibi geliyor kendileri açısından geri dönüşü olmayan iktidarın başı açısından geri dönüşü olmayan bir sürece girdik gibi geliyor bu nerede durur bilmiyorum. Nasıl durur bilmiyorum. Evet, ben de... herkesin ağır bir bedel edileceği biçimde duracağından eminim yanda. Sokak eylemlerine dahil olmak üzere mücadeleye devam edeceğim diye bir açıklama yapmış Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Evet. İsterseniz son kalan birkaç dakika için Venezuela'ya geçelim bilmiyorum. çünkü orada da önemli gelişmeler oluyor. Hem de haber takibi yapmış oluruz. Biliyorsunuz Venezuela'da Başkan Maduro, Chavez'in yerine geçen Başkan Maduro önümüzdeki ay bu ay sonunda 30 Temmuz'da bir kurucu meclis ataması yapma kararı almıştır. Bu kurucu meclis de aynı zamanda millet meclisini devre dışı bırakacak çünkü millet meclisinde yani milletvekillerinin olduğu mecliste parlamentoda çoğunluğu son seçimlerde kaybetmişti, erici biçimde kaybetmişti e, çavelici iktidar. E, ve e, anayasa mahkemesi de e, bu e, millet ve bu meclisi e, gayrimeşru veya e, işlevsiz ilan etmişti. Sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi Maduro da bu meclisi devre dışı bırakmak için bir kurucu meclis kurulması ve anayasa değişikliğinin bu kurucu meclis tarafından yapılması ve kurucu meclisin meclisin binasında ve onun işlevlerini yerine getirerek bu anayasa hazırlama faaliyetini yapması girişimli başlattı 30 Temmuz'da. Yalnız buna karşı muhalefet biliyorsunuz 3,5 aydan beri sokak eylemlerini sürdürüyor. 95 kişinin hayatına mal olmuş durumda bu eylemler ve geçen pazar günü muhalefet en formal bir e, referandum e, düzenledi. Meclisin çağrısıyla en formal bir referandum düzenledi. ve Bu referandumda da e, sorulan üç sorudan bir tanesi erken seçim istiyor musunuz sorusuydu ki Maduro erken seçimi reddediyor. Erken seçim istiyor musunuz sorusuydu. İkincisi orduyu e, Venezuela anayasasını korumaya davet eden bir e, sahip çıkmaya davet eden bir e, soruydu. E, ve e, bu en formel e, referandumu e, kiliselerde, okullarda, e, sokak meydanlarında, sokak köşelerinde kurulan sandıklarla e, yapılan bu referandumun güvenliğini e, Venezuela'daki e, özel ve resmi, de, kamu üniversitelerinin rektörleri e, güvencesini verdiler. E, en azından garantisini verdiler. 7 milyon kişinin katıldığını ilan ettiler bu referanduma. 7 milyon zaten aşağı yukarı muhalefetin hem başkanlık seçimlerinde muhalefetin adayının hem de şey seçimlerinde son milletvekili seçimlerinde aldığı oya aşağı yukarı tekabül ediyor. 5 aşağı 5 yukarı. 7 milyon kişi tabii çok ezici bir çoğunlukla 190 üzerine bir çoğunlukla erken seçime evet dedi. Buraya yeni kurucu ee, meclise de hayır dedi. bir e, komplo olarak e, bir darbe komplosu olarak e, tanımladı ve e, muhalefeti de yakın olan bir emperyalist işgalin beşinci kolu olarak e, tanımladı aynı zamanda terörist eylemler olarak e, da tabii ki e, tanımlıyor e, muhalefet e, dün e, bu e, referandum kararının başarıyla kendileri açısından başarıyla e, pardon e, Gayri resmi referandumun kendileri açısından başarıyla organize edilmesinden güç alarak e, önümüzdeki perşembe yani iki gün sonra genel grev yapma kararı aldı. Arkasından da eylemlerin e, daha da genişleyeceği ve yaygınlaşacağı e, iddiasında bulundu. 30 e, Temmuz e, kurucu meclis e, kurulması kararını e, engelleme çabaları bunlar son derece gergin şu anda Venezuela'da. Orada. Evet en az bir kişi de Maalesef. bir kadın da öldürülmüş. Ve eski çavezci olan birçok kişi başta bas savcı, kadın bas savcı çok ciddi, çok önemli bir çavezci militandı. Maduro karşıtı muhalefetin saflarına geçmiş durumda. Evet onu da takip etmeye çalışacağız tabii. Bir ölü de var. Evet. Peki, çok seçim e, referandum sırasında bir ölü var. Yani 95 evet. kişinin içinde, e, o 95. kişi maalesef e, seçim e, referandum sırasında organize edilen bir saldırıda e, ölen bir kadın, 60 yaşlarında bir kadın. Yalnız gene de gözlemcilerin söylediği Venezuela'nın genel şiddet ortamı dikkate alınırsa bu gayri resmi referandumun e, göreli olarak e, sakin geçtiğini söylüyorlar. Evet. Birkaç çatışma dışında. Evet genel şiddet ortamı olarak bahsedilen de polisin eline aldığı Joblarla sokaktaki arabaları parçalamaya çalışması. En son gelen evet, görüntüler bunlardı. Evet onlar da var. Evet. Peki, çok Küçük de... yalnız bir detayla bitirelim. Bütün bunlara rağmen pazar günü Madura bir, bir bölgede, çavercilerin çok güçlü olduğu bir bölgede Madura karşıtlarıyla çaverciler karşı karşıya gelmişler. İki gösteri grubu karşı karşıya gelmiş ve sarılıp birbirlerini kucaklamışlar. Bu da e, şaşırtıcı bir olgu olarak Venezuela gazetelerinde yer alıyor. Evet, bu da ümit verici bir şey. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok daha öbür böyle küçük bir evet. ümit tablosuyla bitirin. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık gazete Açık bilim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 Hoş geldiniz. Ee, Hoş bugün, geldiniz. E, geçen hafta başladığımız evrim e, konusunu bir şekilde sürdürüyor olacağız. Fakat bir de konuğumuz var. E, ekoloji ve biyoloji e, ve genetik konularında e, çalışan genç bir bilimcimiz. Ben hemen kendisini tanıtayım. Gözde Çilingir e, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetikte yaptıktan sonra e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler'de yüksek lisans e, yapıyor ve yüksek lisans çalışmaları sırasında genetik örneklemeyle Türkiye'deki boz ayıların e, filojeni ve filojoğrafyası üstüne bir araştırma yapıyor. Daha sonra e, boz ayılardan başka tür e, canlılara doğru geçip e, Güneydoğu Asya'da yaşayan ve nesli tehlike altında olan bazı tatlı su kaplumbağaları üzerine genetik çalışmalara başlıyor doktora çalışması için. Singapur Ulusal Üniversitesi'nde bu çalışmalarını yapmakta ve doktora tezini tamamlamak üzere. Kendisiyle şuradan konuşmaya başlayalım diye ben düşündüm. Gözde sana şunları sorarak istersen programa girelim. Sonra da senin çalışmalarından bahsettikten sonra programın sonuna doğru... Bu yeniden e, alevlenmiş olan evrim tartışmalarına da e, geçen haftaki programımızın da ucundan bağlanarak e, biraz e, değiniriz diye düşünüyorum. Tamam. E, fakat belki şu üç, üç soruyla başlayalım. E, sen e, şu anda yapmakta olduğun e, işlere nereden merak sağırdın? E, kendini e, hangi yolun sonunda burada buldun? Bu aslında bu tür çalışmalar yapmak isteyen ya da bunları düşünen genç insanlara da bir hem kaynağı olabilir diye düşünüyorum. Daha sonra araştırmalarından da bahsedelim. Ee, neler yaptın? Ee, yani Türkiye'de özellikle Artvin'de e, bir sürü bozayı üstünde e, genetik çalışmalar yapmışsınız. Bu işler nasıl oluyor? Biraz ondan daha sonra kaplumbağalaydan bahsedelim. Daha sonra da. Bu tür işler yapmak isteyen genç insanlara e, tavsiyelerin varsa söylemek istediğin şeyler e, böyle olsun. Tamam. E, bir de tahmin ediyorum bu aralar e, sana en çok sorulan soru e, tez nasıl gidiyor soru. Ben <gülüyor> o soruyu sormayayım çünkü tez zaten işte dura kalka bir şekilde gider. gider. Teşekkür ederim çok sağ ol. E, e, e, ama onun yanı sıra e, eminim şöyle bir soru da sana çok e, sık e, senin karşına çıkıyordur. E şimdi sen ta dünyanın öbür ucunda Myanmar'daki kaplumbağaları kurtaracaksın da ne olacak? Ne olacak yani? <gülüyor> Sorusu e, bu soruyu da o zaman e, genel popüler istek e, üzerine e, bu üç sorunun içinde belki araştırmalarından bahsederken hı hı. E, göz önüne alalım diyelim. Tamam. Ve e, sözü sana bırakayım. Teşekkür ederim. E, buralara kadar nasıl geldin? Nasıl başladın sorusu? Aslında hani şey Kaplumbağalar özgü bir hevesim falan yoktu hiç. Hani genelde insanlar öyle bir hikaye bekliyor. Küçüklüğümden beri kaplumbağaları çok seviyordum. İşte o zamanlardan beri araştırıyordum falan. E, ama küçükten beri gelen tek şey biyoloji olan ilgiydi diyebilirim. Hani hayvanlara, bitkilere, onların etkileşimine. E, ailem falan da çok destek oldu tabii yönlendirdiler beni bu konuda. Lisedeki hocalarım, biyoloji hocalarım, işte e, beğendiğim, ilgilendiğim bilim insanların hayat hikayeleri, biyoloji biliminin tarihi. Daha sonra bedeli yönlendirmelerle moleküler biyoloji bölümünü seçtim yani sonuç olarak. Ama o zaman bile daha aklımda hani ekoloji çalışmak yoktu. Yani önce biyolojiyle başladım işe. Moleküler biyoloji bölümünde başlayınca da e, bölümdeki derslerimiz daha çok biyoteknoloji ağırlıklıydı. Ben işte fizik mühendisiyle Yandal'a başlayıp sistem biyolojisi çalışma gibi planlarım vardı. Ama daha sonra e, e, değişim öğrencisi olarak gittiğim Danimarka'da bir üniversitede tesadüf eseri bir kuş gözlem topluluğunun e, gezisine katıldım. Oradan başladım aslında. Yani üçüncü sınıftayken. E, kırmızı türler listesi gösterildi bana. Ondan sonra işte aslında bu moleküler yaptığım işlere daha makro düzeye Taşıyabileceğim biyolojik alanlar olduğundan bahsedildi. Ondan sonra o merakla döndükten sonra Türkiye'ye araştırdım. O senenin yazında önce Oğut diye gittim. Ee, balarılarının tımarlama darbını üzerine ilk defa yani bir moleküler biyoloji öğrencisi olarak ilk defa ekolojiyle ilgili bir e, deney düzeneğini gözlemleme fırsatı buldum. Daha sonra yüksek Sansa da oraya gidecektim zaten hani ot diye. Sonra aynı yaz e, Japonya'ya, Yakushima adasına Japon makaklarının e, mantar yeme davranışlarını gözlemeye gittim. Sanırım bu iki olay ya yani daha doğrusu Danimarka ile beraber 3 olay e, benim neden hani ekoloji alanına eğileceğimin böyle şeyi artık göstergesi gibi çünkü gitgide şeye ikna oluyordum yani hani öğrendiğim bütün moleküler araçları aslında makro düzeydeki biyolojik problemlere ...uygulayabilirim. Onlarla veri toplayabilir, daha farklı sorulara cevap verebilirim. Çok daha bireysel anlamda sürekli laba kapanmak zorunda değilim. Doğaya da çıkabilirim, arazi çalışmaları da yapabilirim şeklinde başladım. Bir şey söyleyeceğim küçük, kırmızı türler diye bir evet. ifade geçti. Onu biraz açar mısınız? Tabii. IUCN diye bir kuruluş var. Bu kuruluş genelde belirli dünyadaki belli bölgelerin ya da belirli ülkelerin... Nesli tehlike altında olan ya da nesli tehlike altında olmaya yatkın olan türlerin listesi çıkarılıyor. Ve bu liste bilim insanları tarafından ve yöneticiler tarafından da güncelleniyor. Benim elime aldığım liste Danimarka'nın kuşlarıyla ilgili olan bir listeydi. Türkiye'nin de benzer listesi var. İçinde çeşitli bitkiler ve hayvanlar var. İsteyenler Google'dan bakabilirler. IUCN Türkiye kırmızı liste olarak aratıp. Ee, bu bu tabi giderek kızaran ve endişe verici bir hal alanda bir listeler bütününden bahsediyoruz. İşte evet. biraz önce güven güzelliğinin bahsettiği yani altıncı büyük yok oluşun içinde evet, girmiş olduğumuzu söyleyen yani artık milyarlarla ifade edilen türlerin kaybolmasından bahsedilen bir dünyadayız. Ee, yani bu kitlesel yok oluş olayları. Hep oluyordu dünyanın jeolojik tarihi içinde. Ama buradaki problem eskiye göre yok olma oranlarına baktığımız zaman çok çok çok hızlı. Olması, evet, evet, hızlı. Ve olması. yeterli süre veremiyoruz türlere. Yeni şey, adapte olabilmeleri için. Sahadaki bir araştırmacı olarak görebilmeniz, gözlemleyebilmeniz mümkün olabiliyor mu bunu peki? Benim çalıştığım Tür yani kaplumbağa türlerinden bir tanesinin zaten tek bir popülasyonu kaldı koca dünyada. <gülüyor> hani birebir zaten onlardan biriyle çalışıyorum. Ama bahsettiğiniz gözlemleri sanırım çok yılla ekolojik araştırma yapan bilim insanları daha bariz bir şekilde rastlayabilir. Çünkü hani orada olduğunu bildiğiniz bir popülasyonu artık görmüyorsunuz ya da sayılar çok az oluyor. Ben daha çok zamansal bir şeyle ilgilenmiyorum sadece mevcut küçük bir popülasyonla ilgileniyorum. Peki şimdi evet, evet. aslında senin araştırmalarına e, gelelim ama ondan önce benden bir dipnot sorusu sorayım. Makro düzey biyoloji çalışmakla moleküler biyoloji çalışmanın ve bunlarla da ekoloji çalışmanın e, farkı nedir? Bunu kısaca bir e, anlatsan, oradan da e, yaptığın çalışmalara geçecek. Teşekkür ederim bu soru için. Bu soru gerçekten güzel bir soru çünkü. E en azından ben moleküler biyoloji eğitim alırken bunların birbirinden çok farklı olduğu, hani moleküler boyutta bir eğitim aldıktan sonra makro düzeyi anlayamayacağımı, arasına geçiş yapamayacağımı düşünüyordum. Halbuki biyolojinin felsefesi çok güzel. İkisinin arasındaki o geçişi, o geçi an, geçişi anlamak ki bu da yine evrimle beraber oluyor, evrim teorisiyle beraber oluyor. Temelde şu fark var. Siz bir araştırmacısınız ve soru soruyorsunuz. Bir herhangi bir problem için, bir problemi cevaplamak için bir soru soruyorsunuz. Mikro düzeyde Biyolojide sorduğunuz sorunun ölçeği ve o soruyu cevaplama yöntemleriyle makro ölçekte bir problemin e, sorunun cevaplama yöntemleri farklı. Mesela e, diyelim ki moleküler biyoloji labında işte mikropipet yani öğrenci bazında yani öğrenci gibi düşüneyim. Mi, mikropipet kullanarak hani ufak bir deney düzeyiniz var ve onun üzerine deneyler yapıyorsunuz. Makro düzeyde bir biyoloji içinse mesela herhangi bir ekosistem için mesela göl ekosistemi diyelim göle gidiyorsunuz. ...daha büyük araçlar kullanıyorsunuz, farklı ekosistemler tanıyorsunuz, farklı insanlar tanıyorsunuz. Öteki türlü hani sadece labın içindesiniz gibi. Yani e, benim için aslında uzamsal düzeydeki heterojenite de şeydi e, makrobiyolojiye geçmek için e, itici etkendi. Evet, ne demek uzamsal? Yani e, şöyle söyleyeyim, çalışmanızı yaptığınız yerde görebileceğiniz değişiklikler. Hmm. Yani bir hmm. laboratuvar hmm. ortamı ya da bir orman ya da bir nehir. Evet. Bu. Peki şey lisans çalışmandan sonra yüksek lisans için Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne gittin. Evet. Ee, orada bozayılar üstüne bir genetik çalışma yaptım. Bana Hı -hı. gönderdiğin makale ki ben bunu Açık Bilinc'in Twitter sayfasından da paylaştım. Bu Makalede gördüğüm kadarıyla e, dünyada çok geniş bir coğrafyaya dağılmış bozayılar e, üstüne bir analiz var. Evet. E, Kafkaslardan e, tut, işte İspanya'ya, Tibet'e kadar uzanan bir coğrafyadaki bozayılara bakılıyor. Siz de, sizin ekipte e, Türkiye'den 35 bozayının... E, genetik yapısına bakmış Bunların çoğu da Artvin bölgesinden evet. Birazcık bundan bahsetsen, Yani bir ayılar aslında e, Evcil hayvanlar değil evet. e, Kardeş ben biraz DNA alacaktım Şurada iki dakika bir alıp çıkacağım e, Deyip herhalde DNA toplanmıyor e, Ne tür bir e, yöntem izleniyor Ve çalışmada ne bulmuş oldunuz e, En sonuç olarak Evet um... Bahsettiğiniz gibi böyle hani büyük memeliler ve kolay yakalanmayan hayvanlar için hayvanlardan direkt e, doku örneği almak ya da kan örneği almak kolay değil çünkü yakalamak zor. Ben e, master tezimde, yüksek sans tezimde girişimsiz genetik örnekleme yöntemlerini kullandım. Bu ne demek? Bir hayvandan e, hayvanı görmeden ya da hayvana dokunmadan DNA örneği. Almak demek girişimsiz örnekleme bunun da belli kaynakları var mesela örneğin e, dışkı ya da hayvanın e, kılları Aa, çünkü a, şey e, bozayılar ağaçlara falan böyle sırtlarını kaşıyorlar hani orada hmm. kıl bırakabiliyorlar ya da işte kıl tuzağı kuruyorsunuz Önün, şey ortasına hayvanın ilgisini çekecek kokuda şeyler koyuyorsunuz hayvan oraya geliyor tellere sürünüyor ve kıllarını bırakıyor falan bu bu, bu çeşit yöntemlerle hayvanı aslında birebir yakalamadan ya da hayvana dokunmadan DNA örneği çıkarabiliyorsunuz. Biz de e, boz ayılar için bunu kullandık. Tabi e, beraber çalıştığım bilim insanları e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Hüseyin Ambarlı mesela hani e, senelerce ayı örneği toplamıştı. Yani o aslında o şeydi de ayıları birebir yakalıyordu da onun soruları başkaydı. Onlardan bulduğu örnekler işte ayı postları hani direkt şöyleydi soruyorduk hiçbir yerlerde ayı postu biliyor musunuz? İşte lütfen araziye bir yerlere gidiyorsanız birilerine sorar mısınız ayı postu var mı etrafta? Ya da başka bir yerdeyseniz ayı dışkısına benzer bir şey gördünüz mü? Bu şekilde bir sürü örnek topladık. Daha sonra da onlardan ben mitokondriyal DNA çıkardım. Ana soylarını çıkarmak için. Mevcut literatürde sizin de bahsettiğiniz gibi hani dünyanın Hemen her yerinden yani birçok yerinden bilgi vardı literatürde bizim ilgilendiğimiz mitokondrial DNA bölgesi için ama Türkiye'den bu veri eksikti. Benim yüksek lisans tez çalışmamda o eksikliği doldurdu. Bu neden önemli? Şimdi ayılar işte nesli kritik tehlike altında değil genel olarak hani bütün boz ayılara bakacak olursak ama bazı popülasyonlara bakacak olursak özellikle Türkiye'dekilere azalan bir gidişat var. Yani sayıları bayağı hızlı azalıyorlar. Dolayısıyla biz neyi koruyacağız ve nasıl koruyacağız sorusunun cevabını bu genetik çeşitliliğe bakarak, genetik çeşitliliğin coğrafyada nasıl yayıldığına bakarak ya da nasıl değiştiğini anlayarak neyi nasıl koruyacağız sorusunun cevabını verebiliyoruz. Çok büyük ölçekte benim tezim buna yaradı. Onun dışında bulgularımız daha önce literatürde olmayan bir ana soyu Türkiye'nin doğusundan. Ya da işte İran diye daha önce bilinen bir soyun da devamı, Türkiye'den olan bir devamını bulmuş olduk. Yapılacak daha çok iş var bu konuda. Çünkü bahsettiğim şey sadece DNA'nın ufak bir kısmındaki bilgiydi. Ama bu bilgiyle bile Türkiye'de, Türkiye'den geniş çapta bozayı örneği toplamanın önemini göstermiş olduk. Peki şimdi e, ise e, Ulusal Singapur Üniversitesi'nin tatlı su kaplumbağaları üstüne çalışıyorsun. Evet. Şu aralar e, İstanbul'dasın, Türkiye'desin. Hı -hı. Kısa bir tatil için bir yandan da tezini e, bitirmekle meşgulsün. Evet. E, kendini Singapur'da nasıl buldun? Tatlı su kaplumbağaları üstüne yaptığın çalışmalardan da biraz söz ederdin. Tabii tabii. Um... Dediğim gibi şey daha önce bahsettiğim Japonya arazi çalışmasından sonra ben uzak doğuya hep gitmek istedim aslında daha sonrasında. Singapur özelinde de bir ilgim yoktu ama Singapur'un burs olanakları iyiydi. Oradan devletin verdiği burslara kabul alınca hoca aradım benim ilgi alanlarımla ortak ilgi alanı olan bir hoca laboratuvar. Daha sonra kabul aldım ve hocam da bana elimde şöyle şöyle projeler var. Ne yapmak istersin diye sordu. Ben de moleküler yöntemleri kullanarak koruma yapmak istiyorum. Koruma bilimiyle uğraşmak istiyorum dedim. O da bu e, Myanmar'daki kaplumbağalardan bahsetti bana. Aslında ben kaplumbağayı değil Myanmar'ı seçtim dürüst olmak gerekirse. Yani hani e, araziye Myanmar'a gidecek olmak bana çok heyecan verici geldi. Kaplumbağalarla aslında işim böyle başladı. Ama şimdi kendilerini seviyorum. <gülüyor> e, e, Konuya gelecek olursam hani Myanmar'daki Myanmar'ın önemine kaplumbağa korumadaki önemine gelecek olursam şimdi bir kere e, dünyadaki tüm kaplumbağa türlerinin yarısından fazlası tehlike altında bunu biliyoruz. Ve bu tehlike altında olan türlerin %80'en kadarı da Asya. Asya'da yaşıyor, Asya'dan e, geliyorlar. Dolayısıyla Asya bölgesinde kaplumbağa koruması olayları üzerine çalışmanın Diğer koruma örnekleri, diğer koruma bilimi örnekleri için önemi büyük. Kaplumbağa koruması için tabii özelinde. Ee, Myanmar'daki olay da şuydu. Myanmar endemik yani dünyada başka hiçbir yerde olmayan sadece Myanmar'da olan bir kaplumbağa türü var. Burma çatılı kaplumbağası. 1945'lere ya da 30-40'lara kadar hayvanların yoğun bir şekilde Myanmar'ın nehir sistemlerinde bulunduğu biliniyor. Fakat daha sonra... 2002 yılına kadar bu hayvanlardan herhangi bir kayıt alınamıyor doğada. Ve diyorlar ki doğada bu hayvanın türü soyu tükendi büyük ihtimalle. Bilim insanları böyle söylüyor. Daha sonra tesadüf bir tapınağın havuzunda bir çift bulunuyor bir erkek bir dişi. Diyorlar ki belki yakınlarda bir popülasyon da vardır. Sonra işte bir tane ölü kaplumbağanın kabuğu bulunuyor. Yani bildiğiniz böyle ufak ufak ufak ufak o doğada son olarak kalmış popülasyonu yaklaşılıyor. Ve en sonunda koca türden e, 50 kilometrelik bir nehire sıkışıp kalmış ufacık bir popülasyon kaldığı anlaşılıyor. Kaç tane kalmış? E, yani. o, işte, o benim doktora tezimin konusuydu. Evet. Çünkü olay şu, o popülasyonun orada olduğunu biliyorsunuz, onu da şeyden biliyorsunuz. E, bu hayvanlar e, nehir kenarındaki sahillere çıkıp yumurtluyorlar. Yumurtaları topladığınız için diyorsunuz ki burada bir popülasyon var ama sayıyı sayamıyorsunuz. Çünkü hayvanlara dokun, dokunmuyorsunuz. Gelmezler bir daha diye. Senelerce bu şekilde dişilerin sahillere gömdüğü yumurtaları orada çalışan sivil toplum kuruluşları topluyorlar ve esaret altında onları yetiştiriyorlar o hayvanları. 10-11 senelik çalışmanın sonunda bu şekilde birkaç tane sahilden toplanmış yumurtaların yumurtalardan çıkan bireylerin sayısı 600'ü geçiyor. Bu çok güzel biyolojik açıdan. Yani biyolojik açıdan soyu tükendi diyemeyiz artık. Esaret altında elimizde çok var ama esas mesele şuraya geliyor. Yaban da peki Yabanda peki kaç tane kaldı? Evet, e, bu hayvanları dokunmadan biz bunu sayabilir miyiz? Ve bu elimizdeki 600 tanesinin bir kısmını yabana geri göndermek istiyoruz. Hangilerini göndermeliyiz? Nasıl bir strateji uygulamalıyız? Benim doktora tezimin çıkış noktası bu. E, bu soruların cevabını e, genetik metodlar kullanarak, işte, e, moleküler yöntemler kullanarak bulabilmek. Ben de esert altındaki o yavruların diyeyim ya da bireylerin dokularını topladım. Daha sonra nükleer DNA'larının yüzde iki buçuk kadarını diziledim. Daha sonra da bunları birbiriyle karşılaştırıp kaç tane yani elinizde mevcut bireyler var diyelim. İşte 300 tane birey var elinizde. Bu bireyler kaç tane anne ve babadan gelmiş olabilirce istatistiksel olarak hesaplayabiliyoruz. Genomlarının bu kadarlık bir kısmına bakıyor bile olsak. Benim hesaplamalarıma göre bütün bu, bu, bu bireyler en fazla 3 dişi 4 erkekten geliyor. Hmm. E, gözlemlere göre şey diyorlardı hani bir sene içerisinde yaklaşık 10 tane yuva, yuva buluyoruz. Herhalde 10 tane dişi olsa işte 20 tane de erkek olsa falan deniyordu önceden. Ama moleküler yöntemler gösterdi ki sonuç çok çok, daha çok evet daha kötü daha, onlar için vahim, vahim evet. bir durum. Peki ben bir de şeyi de bu arada bir küçük parantez esaret altındakilerin bir kısmını sonra yabana bırakıyorsunuz. Evet. Adaptasyon olabiliyor mu yoksa o da bir ayrı bir problem mi? E, tabii e, işte aslında bu şöyle çok. Uzun süreli bir çalışma. Hani ben seçtim bu bireyleri hadi salalım gibi olmuyor. Bu hayvanları önce seçiyoruz. Daha sonra e, nehrin bir kısmını kapatıp oraya koyuyoruz hayvanları. Ve oradaki şeylerine bakıyoruz. E, vücut ağırlık değişimlerine yapabiliyorlar mı? Beslenebiliyorlar mı kendi kendilerine? Ne kadar yüzüyorlar? <gülüyor> Sağlık durumlarını kontrol ediyoruz. Belirli kıstasları sağlıkları zamanda tamamen doğaya salıyoruz. Ve üzerlerine verici takıyoruz tabii bazılarının. Bu sayede seneler... Yani birkaç sene boyunca bu hayvanları takip edip ölüm ve hayatta kalma oranlarını bulup adaptasyonlarına dair fikir elde edeceğiz. Ama şu an için bilmiyoruz. Çok acayip, evet. çok ilginç bir konu. Yani ben de bundan şunu anlıyorum. Doğanın kendi başına son derece düzenli bir şekilde giden dengesi bir kez bozuldu mu? Bunu ne kadar ihtimamla insan eliyle yeniden kurmak, tesis etmek konusunda çalışsak, çabalasak da her zaman başarılı olmak mümkün değil ve bu Hı -hı. çok zor bir şey. Dolayısıyla bu evet. dengenin korunması herhalde hayati öneme sahip. Evet. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Bu Kaplumbağları üstüne yaptığım çalışmanın içeriği yakında yayınlanacak bir makalede var. Hı -hı. Bu makaleden görüyorum ki Singapur Ulusal Üniversitesi ile birlikte çalışan iki kurum daha var. Bir tanesi Kaplumbağa Sağ kalın birliği, hı hı. diğeri de e, yaban hayatı koruma derneği hı hı. diye herhalde Türkçe çevirebiliriz. Evet. Bunlar sivil toplum kuruluşları olsa gerekler. Evet. E, biraz bundan da bahseder misin? Çünkü Türkiye'de de bu tür ekoloji çalışmaları yapanlar ya da yapmak isteyenler için sivil toplum kuruluşlarının herhalde önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür işbirlikleri ne bittet etmek gerek olsa gerek. Kesinlikle çok çok güzel bir nokta. Güneyde Asya'dan yola çıkıp hani Türkiye'ye gelecek şekilde yorum yapayım ben buna. En azından Myanmar için söyleyebilirim ki akademi ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması olmasa oradaki doğa koruma projelerinin yüzde 95'i gerçekleşemezdi. Çünkü Mesela Myanmar gibi devletin varlığının çok e, hissedilmediği ülkelerde sivil toplum kuruluşları oraya gidip e, devletle bilim insanları arasındaki köprüyü kuruyor ya da devletten kimi ulaşabilirsiniz. Şimdi ben e, Singapur'da doktora öğrencisiyim. Myanmar'a gelip şu, şu şu soruların cevabını aramak istiyorum diye gidip izinlere başvursam. İmkansız. İmkansız o iznin <gülüyor> bana çıkması ama orada on yıldır çalışan sivil toplum kuruluşları var. İşte e, tabi bunlar sadece bu kuruluşlar sadece kaplumbağalarla da ilgilenmiyor. Oradaki e, primatlarla ilgilenenler var e, ya da fillerle ilgilenenler var. Çeşitli organi, organizma gruplarıyla ilgilenenler var. Dolayısıyla devlet güvenebildiği bir e, kurum olduğu zaman diğer bilimsel, Projelere de daha yakın bakıyor. Daha nasıl desem destekleyici bakıyor. Sivil toplum kuruluşları bir projeyi başlatıyorlar orada. Mesela kaplumbağalar için biyolojik koruma diyelim. Hayvanların sayısını arttırma. Ama işin içine akademi bilim girdiği zaman da sizin izin almanızı ve sizin oradaki güvenliğinizi onlar sağlıyorlar. O yüzden Hayati yani Güneydoğu Asya için STK'ların alanda çalışıyor olması... Türkiye'ye gelecek olursam da özellikle ekoloji ya da evrimsel biyoloji ile ilgilenen e, genç öğrencilerin doğa korumayla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarındaki insanlarla tanışmasını tavsiye ederim. E, i̇şte sivil Türkiye'de doğa korumayla oluşan sivil toplum kuruluşları dediğimiz zaman ilk akla e, WWF geliyor. Yaban hayatı e, Türkçesi ne oluyor tam olarak? Um, doğal o, Hayatı Koruma Derneği. Ha, doğal Hayatı Koruma Derneği gibi onun da Doğa Derneği var. Doğa Koruma Merkezi var Ankara'da. Bir, bir sürü STK var işin özü. Orada çalışan insanlarla orada proje yöneten insanlarla gençlerin tanışması bu olayları anlaması yani alanda koruma yapabilmenin zorluğunu anlaması açısından çok Hayati. Evet. Son dakikalara geliyoruz artık programda. Bir de tavsiyeler ve evrim meseleleri kaldı galiba değil mi Güven? Evet ben e, evrim konusunda şu soruyu sorayım. Oradan da belki e, genç bilimcilere neler söylemek istersin diye programı kapatalım. E, bu evrim tartışması yeniden alevlenince e, sosyal medyada Üsküdar Üniversitesi rektörü olan Nevzat Tarhan e, isimli bir kişinin bir e, tweeti gündeme düştü. Burada dokumacı kuşu olarak bilinen ve e, gözdesinin aslında çalıştığı Güneydoğu Asya hı hı. E, kökenli bir kuşun çok güzel örmüş olduğu yuvasında bir fotoğrafını paylaşmış Profesör Nevzat Tarhan ve diyor ki kendi yuvasını mükemmel ustalıkla ve ince sanatla yapan küçük kuşun yüksek zekası evrim teorisini çürütmüyor mu? <gülüyor> ee, şimdi biyoloji psikiyatri profesörü Nevzat Tarhan hem direktör rektör. Biyoloji de psikiyatriden çok uzak bir e, bilim dalı değil. Fakat evrim kuramı konusunda hiçbir fikri yok değil mi? Çok yanlış fikirleri var herhalde öyle demek lazım. Ee, bu soruyu senin kaplumbağalar için de herhalde sormak mümkün. Yani kaplumbağaların e, kabuklarına bakıp ya da işte ve güzel şeylere bakıp... <gülüyor> Bu yaptıkları e, mükemmelce yaptıkları şeyler evrim teorisini çürütmüyor mu diye sorabiliriz. Buna ne cevap e, vermeli? Ee, bir kere öncelikle e, evrimin inanmayla ya da inanmamayla açıklanabilecek hiçbir tarafı yok. <gülüyor> evet, yani, evet yani bazı... <gülüyor> Olgu, ya ...mantıksal hatalar var genelde evrim karşıtı görüşlerde. Ve yani bunları duyduğunuz zaman nasıl yanıt vereceğinizi de bilemiyorsunuz. Çünkü temelden yanlış. Yani hani kurduğu argümanlar yanlış. Dayanakları yani. E şimdi o tweet'e bakacak olursak... E, ...mükemmel zekası zaten hani nasıl tanımlıyoruz onu... ...o da ayrı bir şey. E, evrimi çürütmüyor mu evrim teorisini? Hayır. Aksine... E, doğru, mu? doğru yani Evet o evrimin bir göstergesi i̇nce, bu ince. da çünkü inceleyip bakmak lazım. Mesela o, o e, kuş özelinde bilmiyorum ama çardak kuşu diye bir kuş var Papua yeni gine taraflarında. Çok değişik bir e, seksüel seçilim e, şeyi izliyorlar. İşte erkek dişiye şeyler e, böyle renkli renkli bulabildiği şeyleri... Böyle çardak gibi bir şey kuruyor çalılardan, renkli renkli böyle taştır, işte camdır, boncuktur, onları da e, o şeyin önüne koyuyor, kurduğu çardağın önüne. Dişi seçimini yapacağız ama o çardağın içine giriyor. Erkek o, onların önünde dans ediyor, dişi de ona göre seçimini yapıyor işte. Buna da bakıp diyebiliriz ki bu kadar akıllı bir hayvan işte gidip özellikle mavileri seçmiş, koymuş. Evrim devresini çürüt, çürütmüyor mu? Hayır, çürütmüyor çünkü incelediğimiz zaman bakıyoruz ki. Orada şeyi anlayabiliyoruz mesela e, perspektif olarak erkek dişiye oyun oynuyor aslında İşte belirli kendi tüylerine göre daha kontrast renkteki taşları toplayıp belirli bir oranda dizdiği zaman e, kontrolü deneylerle gösteriyorlar ki erkek dişinin onu işte etrafı koyduğu dekorasyonlarla daha renkli görmesini sağlıyor aslında dişiyi kandırıyor yani biz bu mekanizmayı açıklayabiliyoruz bunun nasıl evrildiğini nasıl değiştiğini ya da başka organizmalarda bunun nasıl farklı olduğunu gösterebiliyoruz işte dediğim gibi ve bu da evrimin birebir evrim teorisinin gerçek olduğunun kanıtı aslında yani siz oradan çıkıp bakın bu ne kadar güzel böyle güzel bir şey. Ee, tamamen rastlantısal şekilde olabilir mi diye bir soru sorarsanız bu mantıksal olarak yanlıştır zaten. Kaplumbağalar gelecek olursam benim yapmaya çalıştığım da zaten onların evrimsel potansiyelini elimizde ne kaldıysa korumak. Yani evrimin ham maddesi genetik materyaldir. Ben de oradaki genetik çeşitliliği koruyarak onların bir ileriki e ileriki şeylere, ileriki yıllarda yorumsel potansiyelini korumaya çalışıyorum. Yani şimdi aman ne kadar güzelmiş bu rastlantısal mı oldu diyeceğimize şu anda bizim onların ne ee, yapabilirsek şey Aynen. Artsın. Onu korumaya çalışıyoruz. O yüzden ee, yani şaşırmıyorum da aslında böyle yorumlara ama onu da söylemem <gülüyor> gerekir. Yani. Tabii yani güven güzelleriniz son sorusu da yani o da önemli. Bu işlerle uğraşmaya Gitgide git, git, daha da önem kazanıyor gibi evet. bütün anlatılanlardan. Çünkü ciddi bir tehlike altında canlılar Kesinlikle. alemi ve insan medeniyeti de. Hı hı. E, bu, bu alanda çalışmak isteyenlere tavsiyeler sadece bir dakikamız var. Tamam. E, bu alanda çalışmak isteyenler tavsiyelerim şey. Bu alanda çalışmış bilim insanlarına ya da aktivistlerin hayatlarını okuyabilirler. E, bu koruma biliminin tarihiyle ilgili bir işler okurlarsa da eminim. Ee, çok fazla onlara ilham verecek olay ve kişi vardır. Evet. Çok teşekkür ederiz valla. Ben, ben, ben Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben de öncelikle teşekkür edeyim. Ta Singapur'dan İstanbul'a kadar gelip e, konuğumuz oldun. Gözde akademik kariyerinin e, kalanında, tezinde, daha sonraki çalışmalarında başarılar ...dileyerek ben programı kapatayım. Çok teşekkür ederim. Gelecek hasta açık gazete tatilde olduğundan açık bilinç programı yok. Onun arkasından yaptığımız müzik serisinin en sonuna bir program daha ekleyeceğiz... ...ve yapay zeka e, sistemlerinin yaptıkları bestelerden bahsedeceğiz. Arkasından e, yapay zeka serisi bir parça daha Safranç ve Go oyunları e, ışığında devam edecek... Ee, zaman zaman konuğumuz olan Profesör Hakan Gürbit, Dünya Alzheimer Kongresi'ne gitmiş gelmiş olacak. Onunla Alzheimer hastalığındaki son gelişmelerden e, konuşmayı umuyoruz Ağustos içinde Sonbaharda da alternatif tıp ve homeopati konularını ele alan kapsamlı 6-7 haftalık bir seriye başlamış olacağız. Ben de bunları duyurmuş olayım. Gözde yeniden çok teşekkür ben ediyoruz. Ben Teşekkür ederim. Ee, daha ileride yeni çalışmalar yaptığın zaman bekleriz? yine bekleriz. Gene <gülüyor> bekleriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bugünkü açık gazeteyi tamamlamış oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Cantoğlu Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz.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 Çıkkası